Sallu ala Rasulina Muhammed Allah salli ala Seyyidina Muhammed Sallu ala Tabibi kulubina Muhammed Allahumu salli ala Seyyidina Muhammed Sallu ala Şefii Muhammed Allahumu salli ala Seyyidina Muhammed Ve ala Ali ve sahbihi ve sellem Dersimize başlarken Halid-i Bağdadi Zülcenahayn Kaddesallahu Hazretlerinin beş vakit namazdan sonra okunmasını ihvanına ve müridanına emir buyurduğu bir salavat ı şerife okuyacağız. İnşaallahu Rahman. Bu salavat ı şerifede hiçbir salavatta olmayan azamet var ve büyüklük var ve çok faziletli manalar var. Dualarım kitabımızda 157. sayfede Arapçası var. 158. sayfede tercihmesi var. Tercemesine bakarsanız manalarına hayran kalırsınız ve şaşırırsınız. Bu salavat-ı şerifede ayrıca özellik olarak İmam Şafii Radıyallahu anh Hazretlerinin kurtuluşuna vesile olan cümleler var. Vefatından sonra İmam Şafii Radıyallahu Allah'ın mana aleminde görüldü. Gören talebesi sordu efendi hazretleri allahu teala size ne muamele yaptı buyurdu ki koca imam şafiidir resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metine mazhar olmuş alim-u kureyşin yemle utubâkale urdu ilma Kureşten bir alim çıkacak yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracak diğer mezhep müçtehitleri Kureşli değil onun için bu hadis İmam şafiyeye hamlediliyor İmam azam hakkında ayrı var İmam Malik hakkında ayrı var, ama Kureyş'in âlimi yeryüzünü ilimle dolduracak, meddiyesine mazar olmuş, yine bile ahiretten cevap verdi. Dedi ki, ben dedi, Er-Risale isimli eserimde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir salavat yaptım, yani yazılı bir salavat. O salavat, hürmetine Rabbim beni affetti, diye. Bak bu kadar müçtehit, mezhep, ilim, amel, ihlas, her gün gece iki kere katim yapardı, Ramazan'da altmış hatip yapardı yani. Hem de ne kadar dikkatli okuyarak. Böyle büyük veli, bu salavattan kurtuldum diyor. O salavattaki cümlede nedir? Ya Rabbi Habibine sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e işte ehli beytine, eşlerine, zürriyetlerine, sahabesine işte salat et. Ne kadar salat et, o, bu salatın içinde o da var. Burada çok mana var. Şurası çok önemli, esas mihek noktası. Kulle ma zekereke ve zekerehu zekirun seni de onu da zikredenler zikrettikçe salatet ve ghafile an dikrike ve gafilun senin zikrinden ve onun zikrinden gafiller gaflet ettikçe salatet yani ne demek sonsuza kadar bu cümleden dolayı bu salavattan Rabbim beni affet diyor bir de bu en önemlisi Haldi Baghdad'i, Halidi kolunun kurucusu, Nakshi kolunun, Müceddidiye kolunun, Khalidiye koluyuz biz. Müceddidiye İmam Rabbandan geliyor. Khalidiye Mevlana Khalidten geliyor. Alâeddin Efendi babamıza istiklal mahkemelerinde sordukları zaman hangi tarikattensin? Khalidiye tarikatındanım dedi. Çünkü neden? Nakshi üst baş, Müceddidiye bir altında geliyor. Khalidiye bize en yakın. 200 sene falan oldu, onun için Halid'i kolundanız. Halid-i Zülcenah'ın şam Şerif'te yazıyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bu salevatının sonunda bize de uygun olan nedir? Şimdi bütün peygamberlere de salavat katıyor, rasullere katıyor, onların da ehli katıyor, bütün peygamberlerin sahabesini de katıyor. Zaten başında bizim peygamberimiz hepsini yapıyor, on satır. En sonunda diğer peygamberlere tabi olanlarda da katıyor, Sonra gök ehlinden ve yer ehlinden sana itaat eden cümle melekiyi de katıyor. En sonu ve aleynâ muâhum. Onlarla birlikte bize de salat et diyor. İşte biz şimdi bize düşen en sonunda nasibimiz var. Bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ehlibeyti, eşleri, zürriyetleri, İbrahim Aleyhisselam'ın Ehlibeyti e, bunlar hepsine dualar, salatlar, bereketler yapıldıktan sonra Allah-u Teala'nın şanına, şerefine yakışacak şekilde, kemaline ve rızasına layık olacak şekilde, allah Teala'nın Habibi için sevdiği, razı olduğu şekilde, sonsuza kadar, ebedi, Allah'ın bildikleri kadar, kelimelerinin mürekkebi kadar, zatını razı edecek kadar, arşının tartısı kadar, salatların en faziletlisi, en mükemmeli, en tamamıyla beraber. Bu kadar salavatlar geliyor, cümle enbiya ve rasuller, Onların ehl onların sahabeleri, onların tabi'leri Gök ve yeri elinden ne kadar itaat ehli varsa Melake-i Kiram katılıyor Şimdi bunlar olur mu? He? Rasulullah sallallahu aleyhi ve mu? Olmaz En sonunda peki Ya Rabbi bizi de onlarla beraber dedin mi? Oraya kadar kabul edip de sonunda bizi çıkartır mı? Ne umuyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Kerem sahibinden ne muamele yapmasını bekliyorsunuz? Hepsini kabul etti de bize gelince hadi gidin işinize der mi yani? O isimlerin bereketine Bize de beraber olacak Beş vakit namazdan sonra tavsiye ediliyor ve ben bu mübarek dersin Başında Dualarım kitabının 157. sahibesinde Arapçası Zaten her namazdan sonra okursanız Bir zaman sonra ezberlersiniz biraz da uzun ama Yani Allah'ıma salli bari üç katı var ama sıralı okursanız hiç okuyamadın sabah akşam oku hiç okuyamadın günde bir oku onu da okuyamadın cumadan cumaya oku onu da okuyamadın git mezarlığa yataşa. aşağı ne yapacağız senle yahu cumada bile salavat getirmiyorsun mübarek adam evet ben okuyorum siz sizde amin dersiniz inşallah Allahümme salli ala seyyidina muhammed عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شانه وشرفه وكماله ورضاك عنه تحب وترضاه دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون فسلم تسليما كذلك ve على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم التابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله مامين الله مامين aldınız alacağınızı. Rahmetler yağdı üzerinize, salatlar yağdı üzerinize, bereketler saçıldı üzerinize, gelişiniz mübarek olsun, dönüşünüz mübarek olsun, adımlarınız daha ömre sevapları ihsan olsun, günahlarınız mağsırat olsun, evleriniz, ocaklarınız Kur'an salavat nuruyla mağmur olsun, zürriyetleriniz salihin salihata ilhak olsun, Allah'ım buradan dağılmamızda hepimizin dağılmamızı masumların dağılmasına ilhak eylesin. Allah'ım cemaatimizi, cem'iyetimizi, mübareklerin cemiyetine ilhak eylesin. Allah'ım ne hayırlı dilek tuttunuzsa, ne hayırlı muradınız var ise, şu mübarek aşura gecesi arefesinde, yarınki mübarek aşura gecesi hürmetine, pazartesi günü mübarek günlerin efendisi aşura günü hürmetine, Allah bütün belalardan kurtarsın. Allah'ım bütün enbiyanın kurtuluş gücünde cümlemizi, cümle mazlumları, cümle eli sünnet müslümanları, kafirlerin ellerinde esir düşmüş mazlumları, hapishanelerde tutuklu bulunan mazlum ehli Sünnet Müslümanları, dünyanın neresinde zulme uğramış ehli Sünnet kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizi, şu mübarek gece ve gün hürmetine, mübarek ay hürmetine, Muharrem ay hürmetine, canlarımız, mallarımızı, ırzlarımızı kafirlere haram eylesin, Amin. dokunulmaz eylesin, Suriye'ye yardım eylesin, Mısır'a yardım eylesin, Amin. Doğu Türkistan'a yardım eylesin, Amin. Allah'ım Müslümanlar nerede zulme uğradılar? Filistin'e yardım eylesin, Gazze'ye yardım eylesin, Enbiya'nın Necat günü hürmetine, Allah'ım bizleri de helâs eylesin, Amin. zalimleri kahre eylesin, mahve eylesin, helak eylesin, âmin diyen dillensin, Nar ı cahimden eylesin, âmin cennetiyle cemal müşerref eylesin, Amin. okunan salavat-ı şerife bereketine, cehenneminden, azabından, gazabından hüfs eylesin, vikaye eylesin, Amin. muhafaza eylesin, Hayırlı bütün isteklerimizi hayırla acilen ihsan eylesin. Bütün korktuğumuz şeylerden en kısa zamanda cümlemize necat nasip eylesin. Amin amin amin. Hurmet-i Tahavva ve Yaasin. ve sallallahu teala ala seyidina Mevlana Muhammed ve alih ve sahbihi vesselam. Teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alamin. Yani şimdi şu duayı yaptık, şu salavatı yaptık. Çıksanız gitseniz masrafa değdi mi? gelmenizin gitmenizin masrafına değdi mi? Evet. he? Evet. karada geçtiniz mi? Evet. masrafın üstüne kar da var mı? Evet. şimdi kalksanız gitseniz kazandınız bu kadar müslüman bir araya gelmiş ne kadar uzaklardan yakınlardan cem olmuş dertleri Allah Celle, Celle rızasını tahsil ve ihlas herkes benim gibi bozuk adam değil sizin ne mübarek adamlığı var içinizde? Mübarek Ramazan Efendi bak Taala Adın Efendi Hazretleri'ni görmüş. Yüz yaşında mübarek o vaziyette gelmiş. Şimdi Allah onun hürmetine bizi affetmez mi? ya Zaten kafamıza Mayıs yağmuru gibi bela yağacak ama kimin hürmetine? Velev la ibadullahi Gece rükû secde yapıp teheccüd kılan pir-i fani yaşlı mübarek zatlar olmasa ve <Sessizlik> sabiyyun Emzik'teki günahsız sabiler, bebeler olmasa ve beha in yayılmış hayvanlar günahsız masum hayvanlar olmasa la sabbe aleikumul bela Allah başınızdan aşağı bela yağdıracak. O kadar günahlarınız var. Şu Bursa'da işlenen içkilerin, kumarların, zinaların günahı Türkiye'yi değil dünyayı batıracak kadardır. Ama böyle meclisler de var. Bu meclisler olduğu zaman Rabbim ne buyuruyor? İnni lehim le bi'l-ardı azaban. Hadis-i kutsidir. Ben yeryüzündekilere bir azap yapmak istiyorum. Ateş yağdırmak istiyorum. Taş yağdırmak istiyorum. Günahlarının belasını çektirmek istiyorum. Ama sonra medreseye giden sibyan çocukların besmele çektiklerini görüyorum. Beş vakit namazın cemaatine gidip mescitleri mamur eden cemaatleri görüyorum. Zikir meclislerinde toplanıp Allah diyenleri görüyorum. O zaman Onların bereketine azapları döndürüyorum. Siz siperi sahika vazifesi görüyorsunuz. Siz para tönel vazifesi görüyorsunuz. Siz şimşekleri çekiyorsunuz. Topraklıyorsunuz. Ve böylece bela Bursa'dan kalkıyor. Bela vatanımızdan kalkıyor. Ehli sünnet alimler bereketine, gece teheçte kalkan pirifani bu mübarekler hürmetine, efendi hazretlerimiz gibi gavslar kutuplar hürmetine, bizim gibi bozuk adamlardan belalar kalkıyor. Onun için siz cemaate devam edin. Kesin kes benim yüzümden millet kurtuldu diye düşünmeyin. Belki benim yüzümden bela gelecekti diye kendinizi hakir görün. Ben öyle görüyorum. Ben çünkü öyleyim diye öyle görüyorum. Siz öyle olmasanız da öyle görün. Evliya Allah'tan Süfyan Sevri olacak radıyallahu teala Süfyan bin Uyeyne de olabilir. İki, iki Süfyan var mübarekler. İkisi de büyük tabiinden zatlar. Arafat günü bütün Huccac o zaman da tabii milyonlar olmasa da yüz binler toplanıyor. O i̇lk seneler, yüzlü seneler Aslı Saadettin takip eden yıllarda Dediler ki, Efendim Hazretleri, Hucacın halini görüyorsunuz işte, bir dua buyursanız da bunların hacilikleri kabul oldu mu, günahları dökülüyor mu burada, ne olacak bunların durumları falan. O zaman oradaki en büyük insan o. Yani Arafat Vakfesi'nde en büyük alim veli o, o zaman o. Sahabe dönemi bitmiş. Mübarek baktı ne dedi? Bak işte, dedi ki, bakıyorum Arafat Vakfecilerine, Hepsinin af olacağını umuyorum ve kesin gözüyle görüyorum. Ama ben aralarında olduğum için acaba benim uğursuzluğumdan reddolurlar mı diye korkuyorum. İşte laf olur. Ama o hakikaten veliydi, tevazu için bunu söyledi. Bizde o haller yoktur. Tevazu yapma talibim yok. Olan meydanda. velakin bizim de bir hüştüzandumuz var umudumuz var ve güvencemiz var. Kime? Cemaat'ın bereketi. Çünkü bu cemaat toplandığı zaman, bak üç beş yaşında sabide var, yüz yaşında mübarek şeyh pirifani zatlar da var. E şimdi böyle bir kalabalığın toplandığı yerde senin benim af olmadan çıkmam düşünülemez. Çünkü hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kırk kişi bir yerde toplansalar, benim ümmetimden kırk kişi cemaatle namaz kılsalar, belki hepsi kabul, belki otuzu kabul, belki irbisi kabul. Ama şuna garanti veriyorum ki 40'ta bir mutlaka kabul var. Peki 40'ta bir kabul varsa Sallahu Teala ekremu minen yakbal el vahide ve يرد الباقي Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri orada yatıyor mübarek. Bursa'nın bereketi. Orimat ediyor bunu tefsirinde var. Rabbim Teala o 40'ta bir kişiyi affedip de diğerlerini mahrum etmeyecek kadar kerem sahibidir. Ne yapar? Hepsini, 39'u bozuk olsa yine o 1'e bağışlar. Şimdi burada kaç tane 40 var? Kaç tane 40 var? Peki cenaze meselesi. Salli aleyhi neytü minel müslümin, 100 tane Müslüman bir cenazenin namazını kılsa o cenaze af oldu. Ne kadar günahkar olsa da af oldu. 100 tane Müslüman hadis-i şerifte. Bazı hadis-i şeriflerde 4 saf, 3 saf, Cenazenin namazını 3-4 saf kılsa sayı söylemiyor, o cenaze mutlaka av oldu. Hatta onun için diyorlar ki eğer saf yeri çok büyükse saf bir safa gidiyorsa ne yapmak lazım diyorlar? Alimlerimiz insanları arka arkaya dizip 3-4 safa çıkartmak lazım. Enine gitmemek lazım, bu cami namaz cemaati gibi değil. Cenazede safı en az 3-4 yapmak için bu Hadis-i Şerif'in müjdesine girmek için çünkü burada sayı belirtilmediği için saf buyurulduğu için hani saf kopukluğu olmaz, namaza benzemez. Arka arkaya saf olsunlar diyor. Birkaç saf fazla olsun diye. Yine Hadis-i Şerif'te "Mami Müslimin yamutu fe yashdulu ervatun min jiranil edneyne ya bil hayri illa <gülüyor> vecbet le'l cenne" Bir Müslüman ölürse yakın komşularından, ama en yakın, kapı karşı komşu, at komşu, üst komşu gibi en yakın. Eskiden apartman olmadığı için herkes tek evdeydi, işte yanındaki komşular. Şimdi apartman olsa yan komşu, üst komşu, alt komşu. Allah hayırlı komşular nasip eylesin. Çünkü komşu hayırlı olmadı mı ne olacak? Hayrancının şahidi, şuracı Adama diyecekler nasıl bilirsin? E komşu zaten perbat, onu kim nasıl biliyor ki? Adam namaz yok, abdest yok. Allah indinde itibar olmaz ki. En yakın komşularında dört kişi derse ki iyi bilirim, cennet vacip olur kesinleşir. Dört komşu. E bunun bazı hadislerde üçe kadar, ikiye kadar indiriyor. Onun için şahitliğin önemi çoktur. Entüm şühe deaullahi fil ardu. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz cenaze geçiyoruz. Nasıl bilirsiniz? Sahabe-i kiram ne dediler? İyi biliriz namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli vs. vs. Ve cebet, ve cebet. Vacip oldu, vacip oldu. Bir şey anlamadılar. Sonra bir cenaze daha geçiyordu. Dediler, nasıl bilirsiniz? Dediler kötü biliriz. Sahabe-i kiram da bizim gibi yağcılık, dalgavukluk, yalakalık olmadığı için iyiye iyi. Kötüye? Kötü! E gideceğiz bir cenazeye? Adam bozuk adamsa da kötü biliriz diyebilir miyiz? Dersen ölünün geçmişlerinden sopayı yersin. Orada bir de gözünü kafanı da patlatıp morart bilinler. E kötü biliyorsan ne gidiyorsun ya? Ne gittin oraya şimdi? E mecbur işte. İşçisiyim, aşçısıyım. Ama adam bozuk adam. Ama görünmesem de olmaz. O zaman... Kötü bilirim de deyip de dayak yiyeceğine İyi bilirim de deme Kötü bilirim de deme Ne diyeceğim? Allah bilir de geç Tamam kardeş Allah bilir de geç Ama hüs muamelesi vardır Şimdi siz beni nerede görüyorsunuz hep? Kami'de, Mekke'de, Tekke'de He? Ben de sizi nerede görüyorum? Buralarda görüyorum Elhamdülillah barda pavyonda karşılaşmış değiliz <gülüyor> On içindir ki siz beni iyi bilirsiniz Ben sizi İyi bilirim. Hadis-i şeriftir ve sahittir. Bir adamın mescide gelip gitmeyi adet haline getirdiğini, cemaate devam ettiğini görürseniz imanlı olduğuna şahitlik edersiniz. Ama Allah'la arasında yanlış işleri var, bozuk itikatları var, şerata inanmıyor, sünnete inanmıyor. O tabi onu bilemediğimiz için ağzından beyanını duymadıktan sonra biz camiye gelen gidenler hakkında imanla şahitlik etmekle mükellefiz. Ve biz hüsnü ile mükellefiz. Allah'ın kullarına güzel düşünelim, onlar da bize güzel düşünsünler. Ve bu şahitliklerimiz ahirette geçerli midir? Geçerlidir. O adama kötü biliriz dediler, vecebet vecebet ona da buyurdu vacip oldu, vacip oldu. Dediler, ya Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ona da vacip oldu dediniz, buna da vacip oldu buyurdunuz, biz bir şey anlamadık. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Men esler cümneu hayran ve ceretlu'l cenne." Siz bu adam önde giden için hayırla övgüde bulundunuz. Siz kimin hakkında iyi şahitlik yaptıysanız onun cennete gitmesi vacip oldu. Allah Teala size bakıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de "Eftalbe ve kezalike cealnakum mimma vesatun li tekunuu şuhadaa ale'n-nasi." Biz sizi adaletli bir ümmet olarak ortaya çıkarttık. Niçin? insanlar hakkında şahitlik yapasınız diye. Mevla bizim şahitliğimizi kabul ediyor. Bizim ümmetimizi adaletli bir ümmet olarak kabul ediyor. La teşdemi ümmeti ala dalale. Benim ümmetim sapıklıkta toplanmaz. Bir hoca sapıtabilir, bir ilahiyatçı sapıtabilir, bir profesör sapıtabilir, bir imam sapıtabilir, bir şeyh sapıtabilir. Ama ümmetin geneli, ehli sünnetin cumhuru, sapıklıkta birleşmez. Bir çıkar der ki, baş açık gezmek caiz. Öbürü diyebilir ki hocayım der, namaz üç vakit. Değil mi? Böyle hocalar çıktılar. Hem de bayağı diplomalar var, müftülere böyle bunlar diploma veriyorlar. Dekan seviyesinde. E şimdi bunların lafıyla bu ümmet sapıttı mı? Sapıtmaz. Millet kafasını açar mı? Açmaz. Namazı üçe indirir mi? E i̇ndirmez. Çünkü benim ümmetim sapıklıkta toplanmaz. 1-2-3-5 sapıtır, ama ümmetin cumhuru sapıklıkta birleşmez. 1 Bir milyar 600 milyon Müslümanın şiası, mutezilesi, vehhabisi, kaderiyesi, mürciyesi, müşebbiyesi, cebriyesi 72'yi toplasan 72 toplasan 100-200 milyon, 200-300 milyon etmez. Ama genel manada toparlarsan aleykümüşsevâdil azam. En büyük karaltıdan ayrılmayın hadislerim. En büyük kalabalık kimdedir? Ehli sünnet vel cemaattedir. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Fıkıhta dört tane. İtikatta Maturidi, Eşari iki tane. Hepsine birden ne denir? ehli sünnet vel cemaat denir. Hala bu yorumcular, yazar çizer geçinen adamlar, televizyonlara çıkıp açık oturumlarda, köy işte doğu bölgeleriyle Kobani, Kobani, bilgi veriyor olan şey. Şii ile Şafii'yi karıştırıyor. Adam kalkmış diyor ki oralarda diyor Şafii'ler var. E olsun Şafii, Şafii'den bize ne kadar var? Şimdi İmam Şafii'yi bahsettik de bugün mübarek, razıyallâhu İmam Şafii başımın tarifi, üç kere ziyarete gittim mi? Mısır'da gittiğimde. İmam Şafii'le ne alakası var? Şii diyecek, diyecek değil, Şii ile Şafii'yi karıştırıyor. Bir tane dekan karıştırdı, hem de ilahiyatta. Dekan adam, Şafii'ler var diyor ya. Yok kardeşim Şafii el-sunnettir. Şafii'de bir sorun yok. Doğu bölgeleri, Kürtlerin çoğu Şafidir. Ve onlar eli sünnet vel cemaattir. Şafidir. Şafii'de bir sorun yok. başımızın tacı bir şey yok. Cahillik diz boyu ya. Onun için cemaat ehli sünnet vel cemaat Müslümanların çoğunluğudur. Kıyamete kadar da çoğunluk eli sünnet olacaktır. Allah bizi de o cemaattan ayırmasın. Çoluk çocuklarımızı da karış kadar ayırması. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tebliğlerinde İbn Mace hadisinde, Tirmizi hadisinde menfaraka'l cemaat eşbran. Bir karış olsun ehli sünnet vel cemaatın inancından ayrı düşen fakat hal'a rifqat'il islam İslam yularını boynundan söküp çıkarıp atmış olur. Allah bizi İslam ipinden halkasından çıkartmasın. İlla yoracak. Dönerse tevbe kapısı açıktır. Ölmeden dönenin tevbesi kabul olur. Allah Teala bidat ehli olanlara da el-i sünnete dönüş nasibi ihalesin müyessel. Ve inne men faraka el-cemate fe inhu min Cemaatten ayrılanlar cehennem cemaatlarına dahil olacaklar. Allah Teala bizi cemaatlerimizden mahrum etmesin. El-i sünnet itikadından mahrum etmesin. Öbür cenaze geçti. Size sordum kötü biliriz dediniz. Men este cümlevu şerran ve cehbetle nâru kime kötü biliriz dediyseniz ona da cehennem vacip oldu o da kesin cehenneme girecek. En tüm şöyle de Allah fil ard. kere tekrar ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle benim gibi hızlı hızlı konuşmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Hep cümleleri tane tane konuşurdu. Sonra konuştuğu cümleyi de 3 kere tekrar eder. Eğer öyle hızlı konuşsa bu kadar hadisi ezberleyebilirler miydi? Sahabeden bize bu kadar rivayet gelir miydi? Gelmez. Ben dur dur dur dur dur dur dur dur. Bir şey konuşuyorum, sonra kendimi dinliyorum, ben yoruluyorum ya. Ya mübarek yavaş yelesin. Yani Benim de derdim hani vakitler şey bir şey daha anlatayım, bir şey daha anlatayım başta. Işte, öyle yani. ağır konuşmaya alışmam lazım. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. En tüm şüheda Allahu Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. En tüm şüheda Allahu siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Ben şahidim. Siz Allah için buraya geldiniz. Allah da şahit olsun günahlarınız affı muafiret buyur. Amin. Amin. Sizin burada alacağınız yok, vereceğiniz yok. Hasmınız yok, kısmınız yok. Sizin buraya gelişinizde Allah rızasından başka bir gayeniz ve derdiniz yok. Benim ne olduğum şüpheli. Acaba hava mı geldim, jaka satmamı geldim, meşhur olayım diye mi geldim. Ne bileyim işte. Benim kafam karışık olabilir. Ama siz de benim hakkımda hüsnü zan ederek hayırla şahitlik eder misiniz? Evet. Allah şahitliğinizi kabul etsin. Amin. Evet. Sağlığımızda bir cenaze merasimi yapalım. Evet. Öyle ya, tarzıya, tezkiye, kendi kendimize gelin güvey oluyoruz işte orada. Körler sağırlar, birbirine aldılar. Ne diyecek? Bize sohbete gelip de adam seni kötü biliriz diyecek adam da buraya gelmez zaten. E ben de bulmuşum hazır bana iyi biliriz diyecek adamları. E ne yapalım şimdi? da itibar ediyor size. Belki diye demeyeyim. Kesin de ümit ediyorum ki sizin hürmetinize ben affeder, Sizin hürmetinize affeder. E mağfiret eder. Bakarım, bakarım ki diyor. Bozuk adam cehennemlik ama yestahye yuadiba fi yawm el kıyamet Müslüman kardeşleri var. Onu da çok iyi biliyorlar. Hesap kitap meydana çıkıyor. Cehennemlik olsa da Rabbim diyor, utanır da bütün arkadaşları vay anasını ya bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ne iyi bilirdik bu adamı, nasıl bozuk adam çıktı. Meğer Allah ile arasında ne yanlış işleri varmış diye onları üzmemek için Allah utanma muamelesi yapar. Bizim gibi haşa, yüzü yok ki kızarsın. Mevla bize benzemez. Utanma muamelesi yapar. Ama Kur'an-ı Kerim'de de beyan eder. Hadis-i Evde'de de geçer istihya tabirleri. Yani Allah yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Rabbiniz haya sahibidir, kerem sahibidir. اَكْفِرُوا مِنَ الْإِخْوَانِ فِى الد۪ينَ فَيْنَ رَبَّكُمْ حَيِّيُّنْ Hayyun değil, hayyyyun, hayat sahibidir. Kerim'un, şey haya, hayyun olsa hayat. Haydiri, hayyyyun, haya sahibi, yani utanır. Kerim'un kerem sahibi, ne demek? Adam cehennemlik olsa da, arkadaşlarının onu iyi bildiğine nazar eder de, ona azap etmekten utanır, ona da kendisiyle arasında gizlice der ki, ''Hadi seni bu Müslüman, seni iyi bilen kardeşlerine bağışladım, yoksa ben senin nemal olduğunu biliyorum ama bu cemaatin hürmetine, hadi git cennete diye muamele edeceği kulları olduğunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir hadis-i şerifte. Muhammed ben Hazretlerimiz, Şeyhimiz bu hadis-i şerifi çok rivayet ederdi. Niçin? Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Ne demek? Camiye giderken birkaç kişi daha götürme meselesi, sohbete gelirken birkaç Müslümanla daha teşvik edip birleşip etkileyip, etkilenip getirme meselesi. Hani bizim o eskiden külliyelere gelişler gidişler, o otobüsler Tokat'tan Erzurum'dan sekiz otobüs on otobüs. Televizyonumuz yok, radyomuz yok, dergimiz yok, gazetemiz yok, bir şey yok. O yüz binler nereden geliyordu o yüz binler? İşte Allah için gelişler bunlar. Şimdi bu kadar televizyon, radyo, dergi, ilan, Ercan Efendi'nin canı çıktı göbeğe çatla. Ha bu kadar adam zor geldiniz ya. Demek ki o bazı kere ne var? Minel kalbi ilel kalbi, sebi'yle kalpten kalbe ne varmış? Yollarmış. Ama biz İzmit'e gidiyorduk, Azapazan'a gidiyorduk, Afyon'a gidiyorduk, Konya'ya gidiyorduk, Eskişehir'e gidiyorduk. Maşallah Abdülmetin Hoca Efendi'nin dediği gibi bana bile kap takmış, yeryüzü merkez vaiz diyordu o zaman. Ben de dedim şimdi sen oldun yeryüzü merkez vahisi. Ben hastalandım daha çok gidemiyorum. Yeryüzü merkez valisi gibi dolaşıyorduk, her yerde ne diyorduk? Üç beş kişi, üç beş kişi, üç beş kişi Allah için getirin, getirin, getirin. Bir de bakıyorduk, köprüler tıkanmış, yollar tıkanmış, vali uyuyamıyor, başbakan uyuyamıyor. O zaman Çiller idi Allah selamet versin. Sabaha kadar uyuyamadı kadıncağız. O külliye ilk açıldığı gece değil mi? Kozakçı mu ne vardı vali? Allah selamet versin herkese. Ha şimdi, mesele ne? Mesele, artırın, çoğaltın kardeşleri, çoğaltın. Şimdi, sen Kemal Paşa'dan geliyorsun, efendim veya işte Hütahya'dan gelen var burada, Tavşanlı'dan her yerden gelirler buraya. Gelirken birkaç arkadaş aldı. Bizim millet, 5 lira minibüs parası vermemek için cennete bile girmez. E bu sefer adama diyeceksin ki kardeşim ne var, biletler benden. Hele özel taksi varsa bayla bayla gelir. Yoksa da bilet e yolda köfteler benden. başada bir de tatlı yediririm sana kaymaklı. Dediğin zaman, ya ne zarar ederiz? <gülüyor> Yemek bedava, çay bedava, yol bedava bir keyif yapalım, gelin. Arada da hatır için çiğ tavuk bile yeniyor, biz de hocayı dinleriz. Diye gelir. Gelsin bir kere gelsin. Ondan sonra alışır. Bir daha hafta o getirenler, eski getirenler var. Şimdi onların getirdikleri devamlı geliyor, bu getirenler gelmiyor. <Gülüyor> ya var böyle, Bursa'da da var benim epey tanıdığım, benim Bursa'ya hemen hemen 35-40 senelik yatırımım var. Sizin şirketler gibi hepiniz uğraşıyorsunuz, benim de yatırımım bu. Molla dayının Allah rahmet eylesin, Kabri nur olsun. Onun evinde beş kişi, on kişi Öyle geliyorduk yani. Beş, on, 35 sene ben bu Bursa'ya gelirim. Belki de 40'a da yakındır. E şimdi, o kadar zamandır geldiğimizden beri bu cemaat bu şekil, eski gelenler var, eski, adam şey hasta olsa anlayacağım, mazereti olsa anlayacağım. Sabah sağlam şey o gelmiyor. Bu sefer onun getirdikleri cemaate mal olmuş. Bu sefer o, onlar onu arıyorlar. Hadi gidelim. Ya şimdi biz artık e, çok yaşlandık veya çok dinledik, artık biliyoruz her şeyi yav. sen devam et falan. Bu şekil diyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Getirenlerden de, gelenlerden de, çağıranlardan da, hepinizden razı olsun. Amin. Ama mesele nedir? Bu senin arkadaşı, kardeşi artırman sana mı yarayacak, bana mı yarayacak? Ben burada gelenden bilet kesiyor muyum? He? Bir kişi fazla gelse para alıyor muyum? E O zaman bu sen üç kişi getirdi, bu üç kişiyi ne yaptın? Allah yolunda kardeş yaptın. İki kişiyi getirdin. Ne yaptın bunu? Kendinin Allah yoluna davet ettiğine şahitlik yaptın. Şahit yaptın. Bu sefer kimin şahitleri artıyor? Senin getirenin şahitleri artıyor. Senin hakkında yarın ahirette üç kişinin efendim iyi biliriz beni camiye götürdü, beni sohbete götür, namaza başlattı demesiyle otuz kişinin, yüz kişinin demesi bir değil. Ne kadar fazla insanı bu yola getirdin o kadar insana Efendim, iyiliğin dokundu, Mevla da bunu zayi etmez. Onlar da sana dua eder, onların kıyı, ölene kadar, onların zürriyetinin bile amellerinden bir misli sana yazılır. E neden? Sen tanıttın, sen tanıştırdın, namazla buluşturdun, Kur'an'la barıştırdın. Adam ne yollarda geziyordu? Aha çünkü Noel tehlikesi var. Allah muhafaza buyur. Şimdi ne bizimki gelişimiz 6 Kasım mı? Aralık mı? 6 Aralık dedin. E 6 Aralık'ta gelince nereye yanaşıyor? Noel şeyine yanaşıyor, şimdi bir dahaki ay yani 6 Aralık geldiğimizde, bu Yahudi Hristiyanlara benzememek, bunların modalarına uymamak, bunların günlerini, gecelerini kutlamamak, bu konuda Müslümanlar yine gevşediler çok. Epey senelerdir bu konu biraz gündeme gelmiyor, bizde birkaç sene hapse attılar, susturdular falan. Yeniden bir faaliyet lazım. 6 Aralık'ta şahitlerimizi artırmak için, din kardeşlerimizi artırmak için, bir Müslümanı Noel kutlamaktan kurtarmak için, bir Müslümanı kafirlerin karaltısını artırmaktan korumak için, kim bir kavme benzerse o onlardan olur, tehdidinden halas etmek için, Allah için, din için, 6 Aralık'ta, tamam? Ben siyasetçiler gibi böyle parmak kaldırıp bana rey verin demiyorum. Ama Allah için sohbete getirecek misiniz diyorum. Ha? Fikret efendi düşürsün şimdi. E tabi a, aşağıyı çıkartmadın, yukarıyı çıkartma mübarek adam. E şimdi bir daha kâye bunu bir misli gelirse nereye koyacağız? Aaa bak yer çoksa ayarla, milleti ayazda bırakma. Hava soğuk olur. Ona göre inşallah. Fikret efendi gönlü geniş adam. Evini barkını açar her yeri. Ama bu işler düzelecek. Yani inşallah efendim kat kat insan Şahidimiz olacak, biz Allah için çağıracağız, din yolunda kardeşleri artıracağız, yolda işte durumunuza göre, köfte möfte pahalaştı belki bir kek yap verirsiniz, bir şey verirsiniz adama ya! Getirin adamı da boşu boşuna kuru kuru getirmeyin. Yani tesvik, teşvik inşallah. Tamam? Allah Teala bizi hayırlı şahitlerden eylesin. Hayırlı şefaatçilerden eylesin. Bize hayırlı şahitler nasib eylesin bize de hayırlı şefaatçiler nasip eylesin siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz Sırına mazhar eylesin Allah'ım şahitliği kabul olacak adaletli ve vasat ayet-i kerimede vesatan vasat, Türkçe'de de kullanıyorsunuz vasat, yani orta giden istikamette giden ifrat ve tefrit iki taraftan, iki uçtan iki sivri uçtan uzak duran tamam, adil nefsinin aleyhine de olsa Ana babasının aleyhine de olsa, hakkı söyleyen, adaletli ümmet sırrına mazhar eylesin. Yoksa adaletli olmadın mı da şahitliğin kabul? Olmaz. Bir adam kader yok dese şahitliği kabul? Olmaz. Bir adam Allah'ın sıfatları yok dese, yani bidat fırkaları, böyle söylüyor. Bir adam cennet cehennem yok olacak dese, bu bir adam kim biliyorsunuz değil mi? Bir adam, bir adam, bir adam. Aynı adam. Soyadı da maalesef İslamoğlu. Ama hakikaten oğlu, babası da çok mübarek bir veli adam. Babası Ahmet Efendi, Hoca Efendi başımızın tacı. Allah hayırlı uzun ömür versin. O da öyle bir mert adam, oğlu hakkında da olsa doğruyu konuşabilen bir hoca. Böyle de hoca çok görmedim ben, az gördüm. Oğlunun aleyhine de olsa doğruyu konuşabilen ehli sünnet bir adam ya. E şimdi, itikad bozuk olursa şahitlik geçerli olur mu? Olmaz. Onun için adaletli olacağız. ...mürüvveti ihlal edecek, kişiliği ve şahsiyeti zedeleyecek tavır ve hareketlerden kendimizi uzak tutacağız. Yani ne gibi? Arkadaşlar, fıkıhta öyle bir meseleler var ki... ...camiye, cemaatle, namaza devam etmeyen adam evde, evde kılsa bile... ...evde namaz kılsa bile mahkemede İslam'a göre şahitliği geçerli değil. E nerede kaldı adam şimdi? Her mahallede, camide, cemaate gelen adamı kontrol etsen beş vakit, on beş, yirmi kişi ortalama çıkmaz. E mahalle on bin kişi. Kaç tane şahitliği geçerli adam var? Anladın mı şimdi? Ayakta yemek yiyip dolaşırken yiyenin bile şahitliği geçerli olmuş. Başa açık gezenin şahitliği? Hangi başa açık gezen? Kadın mı? Yok ya kadın. Kadın nasıl başa açık gezecek ya? Başı açık gezen erkeğin şahitliği mecellede kabul olmuyor, mecellede. Yani meseleler ince. Ama Allah Teala o kadar ince bakar mı? Bakmaz. O kadar ince bakarsa küllün yandık. Şahit kalmadı ya. Mevla toptan muamele yapacak inşallah. Ama biz de sünnete uymaya gayret ederek şahitliğimizin muteber olması için gerekli olan güzel huyları tamamlamaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Hiç benim konuşacağım bunlar değildi. Değil Mevla buralardan konuşturdu beni şimdi. Ee, esas mevzumu nedir? Yarın gece biz inşallah e, İstanbul'da toplanacağız. Taşdelen tarafında Hiranurvat var. Orada sohbet olacak. Aşure gecesini hiyaya niyet ettik inşallah. Yarın gece. Ben yarın gece sohbette Aşure günü ...yani yarın gece yapılacak ibadetler ve namazlar ile aşure günü yani pazartesi günü yapılacak vazifeleri teker teker anlatacağım. Yarın kaçırmayın saat yedi buçuktan sonra Lale Gül TV, Lale Gül FM, TV gibi sitelerden sohbet veriliyor. Bu sohbeti kaçırmazsanız ben bu gece burada bunları anlatamayacağım, e, vakit yetişmeyecek ancak bazı faziletler söyleyeceğim. Zaten demin dedim ya, bu duaları aldınız, kalkıp gitseniz bile masrafı çıkardınız, üstüne de kardasınız dedim. Baktım hareket var mı falan. Baktım kıpırdanmadılar. Yani demek istediler ki masraf çıkmadı, birkaç bir şey de anlat da kardeşim. Dua hadi, amin hadi Allah dışarıdır sende ya. Bizim orada da hoca var. Bir şey anlatacaksan anlat dediniz, oturdunuz. Siz de oturunca ben de konuşuyorum. Kalkacaksınız, direklere konuşamam ki. Değil mi? Gitseniz olur dedim, baktım gitmiyorsun. biz de birkaç kelime bir şey anlatacağım. Ama velakin yarın gece ne anlatacağız? 25 madde. Aşure gününün faziletli amelleri. Kaç madde? 25. Bu 25 maddede ne var? Bir sene ölmemeniz için önemli bir şifre var. Bu 25 maddede ne var? Bir sene hastalık görmemeniz için önemli bir madde var. Yapabileceğiniz şeyler. Bu 25 maddede ne var? Bir sene göz iltihabı ve göz afeti görmemeniz için met maddeler var ve sairə şeyler. Bu 25 maddede çok önemli ne var? Bir sene geçim darlığı görmeyip devamlı bolluk Ebu Bekir ve Ömer vesair tabi'nin hepsi 50 senedir denedik bulduk dedikleri ameller var. Bunlar içinde yazıyor. Amma ve siz okuma alışkanlığınız yok. Yazıyorum yetmedi. Efendim Yerini gösteriyorum, tercüme ediyorum, çeviriyorum diyorum sayfa şu ona bile bakmağa lüzum yok. Adam ne diyor oradan biliyor musun? Ya işte ne naz ediyorsun, ne yazıyor o sayfada anlat da! <Gülüyor> Tam bizim naz usulü ya. Yazlık da yok bende ama işte öyle konuşuyor. Yani adama diyorum ki şu sayfada şu mesele var. Adam oradan diyor ya ben onu nasıl alacağım da çevireceğim de sayfayı bulacağım, numarayı bulacağım ya. Anlat işte ya! Bizim millet dinlemeyi çok seviyor, okumayı hiç sevmiyor. Zaten memleketin geri kalmasının en büyük sebeplerinden biri okuma kültürü sıfır. Benim kitap harcamam ne kadar biliyor musun? Sizin aylık senin de sülalenizin de Ne bu mübarek adam? Dö. Yalan konuşuyorsam ama buradan çıkmayayım. Senin de sülalenin de aylık mutfak masrafının kaç katınınsa benim kitap masrafım var. Evet. Bütün dünyada kitapları takip ediyorum. Gece gündüz uyumuyorum. Koli koli. Ha bu Serkan Efendi şahit, her hafta dört koli taşıyor. Eee evet, burada adam. E şimdi kardeş, bu kadar tefsir, hadis, fıkıh, akait, tasavvuf, niye okuyorum? Hem size de bir şey anlatıyorum, oradan bir şey buluyoruz, bir anda, rahmetli şehit Bayram hocam, o benden hastaydı. O tamamen kitap, kolik. 400-500 kolik kitap gelir şeyden, Lübnan'dan, Beyrut'tan, Mısır'dan, Ürdünden, Yemen'den. ...o şimdi ta geminin çıktığından haber olardı. Derdi ki gemi yola çıkmış. Buraya geldiği zaman... ...derdi ki bana ya benim derdim vaktim yok hocam şudur budur. Sen bana vekalet ver bir sana ayıracağım bir bana ayıracağım. Tamam derdim ona. Birkaç sohbetinde de var bu bir sohbette. Yahu yazık günah diyor. Koca Türkiye diyor. Sesli bir sohbetinde kasete almışlar. Yahu diyor koca Türkiye diyor... Bu kadar kitaptan bazı diyor, kitapçıya soruyorum, niye bu kadar mühim bir tefsir, hadis çıkmış? Efendim, eski ulemanın kitapları yeni basılıyor. Yazma eserler yeni yeni basılıyor. Yahu niye iki tane getirdin? Adam diyor ki diyor, cübbeliyle senden başka alan yok ki. Samimi söylüyorum, Bayram hocanın sesli kasetinde var bu. Yazık günah diyor ya bu ümmet ne hale geldiniz kardeşim? Bu kadar ilim eser okunmayacak mı diyor. E şimdi... Mubarek ne derdi? Bizim efendi hazretlerine de söz ediyor. Bir kitaptan bir mesele öğrensen, o kitap masrafını çıkarttı, geri kalan tümüşü kara geçtin derdi. Yani bir mesele. Ben zaten kitabı alayım mı, almayayım mı diye bakıyorum. Niye bakıyorum? E Şii'nin kitabı da geliyor. Vehhabi de geliyor. Ben de çok mütehassısımdır. Hemen dakikada böyle, hani ki kan man tahlili böyle bazı gün 8 saat 10 saatte çıkıyor. Bazı kanlar çinko minko 3-5 günde çıkıyor. Ben bir kitabı aldığım zaman veya bir adamı dinlediğim zaman el-i sünnet mi, değil mi, laboratuvar tahlil saniyede çakarım. Kitaba şöyle bir bakıyorum, arkadaşlar da şaşırıyor. Yahu sinek gibi gidiyorum illa yaralı yeri buluyorum. Tak açıyorum buradan, oradan bir bakıyorum ha bu adam sakat diyorum. Neden? E benim bir birikimim var. Efendimiz buydu. bu Ahmet tam el-i sünnettir. Bunu kimse kandıramaz. O halde bu birikimden istifade ederek bir şey öğreniyorum, daha kitabı seçerken 5-10 mesele öğreniyorum ondan daha kütüphaneye koyarken sırayla açıyorum çünkü onu tümünü okuyamam bazı gerek çok merak edersem dizimi değiştirmeden dizimi bir yere böyle yaslamışım sıkmışım sıkıştırmışım altımda uyuşmuş 4 saat öyle kaldığım olmuş kitabı bitirene kadar İmam Delalat İzahüttelalatü İsmaila Alat çok da beni ilgilendiren bir konu yani o kitap 600 yarak mı neydi? ...baskısını bulamadım, Süleymaniye'den yazmasını aldırdım. O kitabı gece sabaha kadar bitirdim, yazılar da ince yazı, yazma. Ve... ...kardeşin kitabı bitirdikten sonra nasıl ayağımı doğrultamıyorum, bir uyuşmuşum ki... ...kalkamıyorum yerimden. Bazı kere böyle dakikalar geçiyor ki... ...eklem yerlerim birbirinden açılsın diye böyle bekliyorum çünkü... romatizma romantizma var. Bu vaziyette. Ama... ...bu kitap sevgisi bu. Bu ilim sevgisi bu. Ha bu neye lazım? Orada bir ayet, bir hadis-i şerif, ayetleri bütün Kur'an'ı biliyoruz. Hadis-i şeriflerden daha çok görmediğimiz hadis var mı? Çok görmediğimiz hadis Geçen gün başıma ne geldi? Ben bir anda da üç dört işi birden yaparım. Yani bir iş yaparsam kendimi boşta sayarım. Aynı anda kitabı tavsiye ediyorum. Aynı anda bir yerden bir şey okurum. Aynı anda haberleri dinlerim. Tamam kardeş? Çünkü üçünü dönüyor, ben aynı haberlere oturacağım senin gibi. Hanım çayı getirin, meyveyi soy, açık otururum. Ulan ne kadar boş vaktim var, öyle açık oturuma benim hiç vaktim yok. O açık oturum gibi 40 taneyi geçerim o arada ben. O arada da bir kanala geçerim, baktım sapığın biri çıkmış, kabir azabı yok der. Samsun'da o. Samsun ilahiyatta meşhur. Bu ara meşhur ettiler onu da yine. Babası da iyi alimi diye el sünnet adam rahmetullahi oğlu böyle oldu. Kabraza'bın inkar eder, onu inkar eder, bunu inkar eder. O anda ona rastlarım, o anda ona rastlarım. Hep de beni mi buluyorlar ya o dakikada oraya çatıyorum yani. Yoksa benim ajandam yok yani böyle. 40 tane elemanım yok. O haberleri hep rastlıyorum. Bu arada da tahsilatlar yapıyor. Çıktı bir tane bitkici, bitkici, bilgisi de var. Adamın adını verip de reklam yapmayalım. Kazandığı paraları bize mi veriyor? Boş ver. Ondan sonra şimdi adam ne dedi biliyor musun? Ben şaşırdım. Benim de elimde kitap, koliler yanımda, tek tek kitapları açıyorum bak. Gecenin üçü mü ne? Ya Rabbel Alemin ya! Dedi ki, çok şey anlatıyor, hızlı hızlı konuşuyor. E, bu dedi, uykudan uyandığınız zaman dedi, bütün mikroplar dilin üstünde birikiyor, siz de ondan sonra dedi, su içtiğiniz zaman veya yemek yediğiniz zaman o mikropların küllüsü içinize geri dönüyor. Onun için ne yapmak lazım dedi, böyle dedi, Bilmiyorum meczanelerde var mı? Ee, dili silmek için dili silmek için ya çelikten falan dedi ben aradım bulamadım çeliğini gümüşünü bulamadım ama plastiğini buldum böyle bir şeyler var dedi böyle yapacaksın böyle çekeceksin dedi onu alacak ondan sonra yersen içersen çok mikropsuz bir hayatın olur Allah Allah dedim şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yataktan kalktığı gibi ne yapardı ilk işi neydi yataktan kalktığı zaman ilk işi neydi misvak Abdesten evvel, yataktan kalktığı kişi neydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat şimdi misva'a da düşündüm. Şimdi bu adam doktorluğu da var. Yani misvak sadece diş etleriyle ve dişle alakalı. Bu şimdi dilden bahsediyor. Buna dair de bir hadis bugüne kadar görmedim. Bu kadar da kitap okudum. Bir hadiste rastlamadım. Arkadaş, o anda, kitabın adına şimdi unuttum. Koliler dolu kitap kitabın, elimde olan kitabın önüme açılan sayfasında ne dediği, ne yazdığını biliyor musunuz? Şemal kitaplarında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor misva diyor, nasıl sürerdi dişlerine? enine boyuna böyle uzunlamasına sürmek sünnete muhalif yani misva şöyle şöyle yaparsan şeytan öyle misvaklanır bu yasak sünnette nasıl kullanacak? Arzan, yani enine, böyle. Bılam. Tam onun altında da. Demesin mi ki ancak dil müstesna, dilin misva tuğlen, uzunlamasına? Şaşırdım. Yani şöyle. Dilinki nasılmış? Ben Rasulullah sellem'in dilini misvakladığını o gün kitapta gördüm. O anda da o doktor onu söylüyor. Ya dedim, Allah Allah, Resulullah s.a.v'in tıbbı nebevisinde beyan etmediği bir şey mi? kalmadı. Fakat bu adam ya bu yalan söylüyor, dilde böyle bir şey yok. Ya da Resulullah sana bunu yapardı, ya da ben görmedim. O anda o kitap, gecenin üçünde, hayatımda bir kere elim aldığım kitabın o sayfası, o satırı. Sünnet, sünnet, sünnet. İlim, ilim, ilim. Bir mesele hayat kurtar, Bir mesele ebedi ahiretini kurtar, Bir fıkıh meselesi. Efendi Hazretlerinin sohbetini dinlediniz mi? Lalegül'de ne? Görüntülü sohbeti dinlediniz mi? Ayda bir verelim onu inşallah. Dinleriz, bak neler anlatıyor orada. Dinin önemini, ilmin önemini, medresenin önemini, değil mi? Neler olacağını, bir mesele. İnsanın başına neler geliyor ya, neler geliyor? İlimsiz çözülür mü bu işler? Ahirete gidilir mi böyle ya? Adam ne diyor karısına? En tealiye yazarım sen işte efendi sen onu anlatıyor orada külliyede 96 senesinde. Sen bana diyor anamın sırtı gibisin. Ya ne saçma adamsın ya. Bu senin karın Allah Teala da Kur'an'da ne diyor? Ya bunlar karısı onun anası olamaz ki. "İnümatum illallahi ne? Anneleri, onları doğuranlardır. Karın seni doğurmamış ki. Ne demek istiyorsun senin? Sen bana anamın sırtı gibisin. Yani anamın sırtı bana nasıl haram? Sen de bana haram olasın. Yani ne demek istiyorsun? Boş ol git babanın evi ne demek istiyorsun? E bu laf şimdi nedir? Boş bir laf mıdır? Boş bir laf değil. وَاِنَّمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَمْ مِنَ الْقَوْلِ وَذُورَهُ Bu adamlar şerata muhalif bir söz söylemiş oluyorlar. Yalan söylemiş oluyorlar. Ama günah söylemiş oluyorlar. Sorumluluğu var mı? Var. Sorumluluğu var mı? Var. Ne olacak şimdi? Hadi bunun cevabı, attın ortaya bir laf. Ondan sonra Kafam sinirlendi, boşuna konuştum. Veyahut da karıya boş ol diyor. Hem de bomboş ol diyor. Öyle deli manyak maya konuşuyor. Bir tanesini Bin kere boş ol. Ulan zaten üç tane talak var. Dokuz yüz doksan yedisi boşa gitti. Kaç tane bağım var ki kaç tane çözüyorsun? Ama fuzuli ya, üçten dokuza. E, dokuza yok ki zaten. Ama fuzuli fuzuli konuşuyor. Ama bu fuzuli konuşsa da geçerli mi? Geçerli, karı boş oluyor. Ne olacak bu sefer? Ondan sonra da ben şimdi hanımıma dönmek istiyorum. Zaten fetva sormayan, hiç gel aşağı, efendim, boş ol mu dedim, anamın sırtı gibi mi dedim, hiç fark etmez. Neden? Adamda zaten din iman, itikat yok, helal aram yok. Bu nikah, bu birleşmeden bir çocuk olsa veleti zina olacak, nikâsız doğacak. Böyle bir sorunu. Yok, benim birleşmem zina olacak. Ne zinası ya? Kırk senelik karım. E kırk senelik karın ama gittin anamın sırtı gibi ol dedin şimdi. Ya e bu laflar böyle boş konuşulacak laflar değil. Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit bunu. Kadın geliyor. Resulullah s.a.v. Havle, radıyallahu anha. sahabeden annemiz. Diyor ki, ya Allah diyor. Efendi Hazretleri bunu anlatıyor orada. O sohbette. Ne ilimler anlatıyor mübarekler. Ne anlattı, yıllarca anlattı. Ya Resulullah diyor, kocam benden bu kadar faydalandı etti, şimdi de bana böyle bir laf konuştu. Ne olacak, ben ne yapacağım diyor yani buna şimdi. Anasına benzetti beni, haram etti beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor ona? Ben bu hususta bir şey bilmiyorum. Mevla'dan vahiy bekleyebilirim. Ben sana bir cevap verecek ilimde değilim şu anda, Mevla beni öğretecek. Öyle mi? E kadıncağız da diyor, e tamam duralım sabredelim, adam bana yanaşmak istiyor. Dönmek istiyor, elimi tutmak istiyor. Hani ben bunlara biraz engel olurum şu ama bana bir bilgi ver yani ben şimdi... Boş muyum, nikahlı mıyım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ne yapacağım sana? Mevla! Ayşe anamızda! Efendimizin biliyorsunuz, dokuz hanımının hepsinin odaları iki üç metre iki üç metre. E, zaten hurma liflerinden duvarlar bizim gibi sağlam bir duvarlar yok. Ayşe anamız yan odada, o kadının dediğini duymamış. Yani odada işte, hasırdan bir şey var, arada perde var. Yani duyulur normalde. Yani duymamış, belki başka bir şeylemiş. Hanım geliyor, gidiyor. Gidince, kapıdan çıkınca ne yapıyor ellerini? Mevlaya açıyor. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, ben senin elçine geldim, durumumu arz ettim. Ama onda da bu hususta bilgi yok. Ne olur Habibi'ni benim hakkında bilgilendir, benim durumum hakkında bir beyan gönder. Kadıncağız kime arzu hal veriyor? Direkt mevla. Bu kadın hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne var? Sure var. Sure sure ayeti. Surenin adı ne? Mücadele de olur mücadile de olur. İki ismi de var. Mücadele ed eden kadın. Mücadele eden kadın. Bu kadının mücadelesi ne hususta? Yani Allah Teala m-u'staidullahi Kad sema Allahu kavlel lati tujadiluke fi zawjiha veteshtaki ila Allah. Habibim, kocasının yaptığı, konuştuğu laf hakkında seninle mücadele eden o kadının sözünü Allah muhakkak işitti. Ve bana şikayet ediyordu. Vallahi Teala auke Allah Teala sizin aranızdaki konuşmalarınızı duyuyordu. Ayşe anamız ne dedi? Ya Rabbel alamin dedi. Yan odadan yanlarındayken duymadım. Kurban olduğum sen her şeyi duyarsın dedi. Allah semiyor mu Basir? Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla gören. E şimdi ne olacak? Mevlada buyurdu ki: "Velledîne bir fâhirûne kâlû Eğer ki siz hanımınıza Kalkıp da bana ananın sırtı gibi olsun diye bir laf yaparsanız, ondan sonra da bu sözü yiyip de yeniden hanımınıza dönmek isterseniz, çünkü ananın sırtı gibiyse bırakacaksın. Yok ben dönmek istiyorum. Dönmek istiyorsan ne yapacaksın ceza ve kefaret olarak? Birbirine temas etmeden, dokunmadan evvel, cinsel ilişkide bulunmadan evvel bir köle azat edeceksin. İslamiyet köleliği getirmedi. Köleliği böylece hep azat ettirmeye uğraşıyor. Hemen köle azadı koy. E köle herkesin kölesi olmaz ki bazısı fakirdir. E mecit Yecid, Fasiyam öyle mi hafız ben? Femellem Yecid, Fasiyam e, Köle bulamadın iki ay, iki ay or oruç tutacaksın. E ben iki ay oruç tutacak takatım yok, hastayım, şuyum büyüğüm, o zaman konuştuğuna dikkat edeceksin. Sinirimi bozma diyor. Ben diyorum yani, arada muhterize soktum. Evet. iki ay oruç tutamadın. Onu da bulamadın. Altmış fakir bir köle azadı daha masraflı iş. Altmış fakiri yedireceksin. Yedireceksin derken de tabii baklava, börek, o kadar da ağır bir sofra, şartı yok. Yani İslam'a göre fitre miktarı işte on liralık bir şeydir, bir doyum. Altmış fakiri yedireceksin. Gördün mü Mevla cevapları verdi mi? Verdi. Her işimizde, her konuşmamızda sorumluluk var mıymış? Varmış. İlimsiz olur muymuş? Olmazmış. Adam öyle mi? konuştu. Kadısı geldi soruyor. Sen bu ayeti bilmezsen ne cevap vereceksin? Mahkemeler bunları bilir mi? He? Mahkemeler bilir mi? Gideceksin hakim bey. Ne var? Benim kocam dedi ki bana anamın sırtı gibisin. Bizim yasalarda böyle bir madde yok. Çık git şimdi. Ne diyecek hakim ya? Ne yapsın sana? Karıya dedi, namusun şerefin üzerine yemin edebilir misin? Karı dedi ki, bende namus ne arar hakim bey dedi. Ya sen Allah'ın adına yemin ettirsene. Vallahi yok, billahi yok, tallahi yok. Namusuna şerefine, e şerefsizin şerefine yemin olur. Adam zaten şerefsiz. Adam da çıkıyordu ki, namusuma şerefime yemin ederim diyor. Halbuki yemiş milleti, kandırıyor. Şimdi Dolu mahkemelerde şahit gidiyor. Şahitte namaz var mı? Yok. Abdest var mı? Yok. Ehli sünnet bir şey yok. Hakim sadece ona diyor ki namusuna şerefine yemin et. Adamın da da şerefi yok. Adam şerefsiz olduğu halde şerefine yemin ediyor. Ve şerefine yemin ederek o şerefsiz şerefli bir adamın malını gasp edebiliyor. Şerefli bir adamın hapse attırabiliyor. Şerefli bir adama Zulüm yaptırabiliyor. Neden? Çünkü şeriat yok. Gözünü sevdiğim şeriat. Dinin, dünyanın ahireti, nuru, gözümün nuru şeriat. İslam, Kur'an, şeriat eşittir. Hepsi beraber. Birbirinden ayrılmaz. ayırmak isteyen kendi ayrılığı. Allah bize kuvvetli iman nasip eylesin. Amin. Faydalı ilim nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi... Önümüzdeki yarın gece Ne gecesi? Aşura gecesi Bu mübarek gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla Efendim Üç tane müjdesi var, yarınki gece ibadetle ihya'da Neymiş? Bir hadis-i şerifte buyuruyor Menahya leylete aşura Her kim aşure gecesini ibadetle geçirirse Fakat gününde de oruç tutarsa gününde yani pazartesi günü oruç tutacak. Yarının geceyi de ibadette geçirecekse ma yedri bilme, Bu adam ölürken nasıl öldüğünü bilmeyecek. Aa biz ahiretteyiz ya diyecek. Halbuki ölüm ne kadar zor? Ölüm ne kadar zor? İdris Aleyhisselam tattı. Yeniden dirildiği kıssasında ölümü nasıl buldun diye sorduklarında ne buyurdu? Ki bir peygamberdir. Canlı bir koyunun derisini diri diri yüzmek kadar. Bir peygamberin çektiği acı. Canlı bir koyunun derisini diri diri sökmek kadar. Bu en hafifi. Ama bak nasıl müjde var. Aşure gecesi, yarın gece ibadetle ihya der. Sohbeti dinleyin kaçırmayın. O iyyâdandır. Yatsı namazını cemaatle kılın, iyyâdandır. Sabahı da cemaatle kılın pazartesi, iyyâdandır. Gece de teheccüd, ibadet, yarın gece onlara anlatacağım namazdan, tariften. Gündüzü de oruç, pazartesi. Ama pazartesi orucun çok fazileti var ama tek tutulur mu? Tek tutmak mekrut Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i geldi, Yahudileri oruçlu buldu. O zaman Yahudi kalleleri var, Beni Kurayza, Beni Nadir, piyasada da Medine çarşılarında, pazarlarında, bolca Yahudi var. Baktı ki oruçlular. Dedi, bunlar niye oruç tutuyorlar? Dediler ki, ya Resulallah, Peygamberleri Musa Aleyhisselam'la beraber İsrailoğullarının Mısır'dan kurtuluşu 600 bin beli İsrail'i çıkartması Kızıldeniz'den geçirken Firavun'un boğulup düşmanlarından 400 sene onları köle yaptı, 400 sene! O 400 senelik beladan kurtulmaları hangi gün olmuş? Aşura günde olmuş, onlar da Allah'a şükür için, kurtuluş günlerine şükür için o günü oruç tutuyorlar. Şimdiki Yahudiler bilmiyorum tutuyorlar mı tutmuyorlar. Şimdiki Yahudiler hepten sapıtmış ya. Eski Yahudiler yine biraz kendi kurtuluşlarını kutluyorlar. Bunlar şimdi ne olduklarında böyle günlerini karıştırmış olabilirler. Efendim? Oruç tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. E, e, Musa. Biz Musa'ya onlardan daha layıkız. Musa kurtulduğu gün Sen sallallahu aleyhi ve sellem. E biz onu kutlamamız lazım, Allah'a şükretmemiz lazım. O da hak peygamber, benim kardeşim. O zaman biz de tutacağız. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tutmayı emretti. Ve hatta, who e, beyeg bin, bint muaviz olacak Rabbı Allah Teala'nı validemiz anlatıyor. Hem de hadis şerifler Muharide de var. E, ö, e, sabahtan sonra en kabilelerine köylerine adamlar saldı. Bu saate kadar yememiş olan varsa bu saatten sonra yemesin. Niyet edin akşama kadar oruçlu olun. Yememiş olanlar. Bazı rivatlere çocuklar bile geceye kadar emzirmeyi, la türduhumülläh. <gülüyor> ...hatta sahabenin kadınları diyorlar ki... ...çocuklar ağlamak ağlamak e, ...lık oldukları zaman açlıktan... ...ne yapardık... E, ...pamuklardan, şunlardan, bunlardan... ...oyuncak oyuncak bir şeyler yapardık... ...çocukların eline oyuncak vererek oyalamaya çalışırdık... ...aşure günün orucu o kadar... ...önemli... ...tabii bu Ramazan farz olmadan evvel... ...ama fazileti çok kuvvetli... ...sevabı çok... ...ama o zaman farz idi... ...Ramazan farz olunca aşure günü orucunun farz olması kaldırıldı şimdi aşure günü orucu farz değil sünneti müvekkede çok kuvvetli sünnet olarak bize kaldı ama sevaplarından okuyacağım bazı sevaplarını söylerim size sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmesine yakın bu işten rahatsız oldu buyurdu ki bu yahudilerin orucuyla bizim oruç aynı güne denk geldi kafirlerle müşriklerle ehli kitapla bir şey birleştiği zaman mutlaka ne yapardı ona muhalefet eder Halibül müşrikin, kitapsız müşriklere benzemeyin ve firulliha, sakalları bol bırakın ve ahf-ül bıyıkları iyice kısaltın. He? Kafirler işte saçlarını şöyle yapıyorlar, böyle tarıyorlar, siz ortadan ayırın, saçı ortadan ayırın, ehli kitaba muhalefet edin. Kafirler peştamal giyiyorlar, içlerine don giymiyorlar, şalvar giymiyorlar, siz içinize de şalvar giyin, ehli kitaba muhalefet hep hadislerde ne bakarsınız? De el-i kitaba muhalefet, kafirlere benzememek. Tıraşından tut, işte bir dahaki derste de onları konuşalım. Yani kafirlere benzememek, işte yılbaşı kutlamak, Noel meselesi de kafirlere benzemeye dahil oluyor. Kainat efendisinin hep yaptığı tatbikat bu yöndeyd. Sonra sene, dedi ki, buyurdu ki sallallahu aleyhi sellem, bir daha sene yaşarsam, le-asûmen Sadece 10. günü tutmayacağım, Yahudilere benzemek oldu. 9'u da mutlaka tutacağım. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son senesiydi, Muharrem gelmeden vefat etti. Ve kainatın efendisi, o 9'u tutması nasip olmamakla beraber bizlere ne bıraktı vasiyet? Mutlaka 9'u da tutun. Bir hadis-i şerifinde de kendisi 9'u tutarım. 9'u deyince ne oldu? Pa pazar, yani bu, bu sene için konuşuyorum. 9'u deyince ne oldu? Yarın oruç, yani pazartesiyi tutmak isteyen yarın, oruç. Hoca efendi ne var? Şimdi benim hanıma sözüm var. Niye yarın pazar? Millet azar. E şimdi kahvaltı var, şu var, bu var. E ben ne yapacağım, çoluk çocuk bir kahvaltı etmeyeyim mi? Ben de senin çoluk çocuğundan kahvaltına mani olmamak için, başka bir hadis-i şerife göre, kendisi ben dokuzu tutarım buyurdu ama Başka hadis-i şerifte tek tutmayın. Ya 9-10 tutun ya 10-11 tutun. Bu hadis-i şeriften dolayı sen pazar güzelce kahvaltını yap, afiyetler olsun, Pazarı kesiyi mecbur tutucan? Niye mecbur ya? Ramazan mı hoca ya? ya? Ya Ramazan değil kardeşim mecbur derken ben sizi hani amele meraklı kişiler olarak duyduğum için mecbur diyorum. Bizim Lalevül televizyonu çıktıktan sonra Trakya'da falan her yerde izleniyor, gümrükçü hacı efendi telefon etti, Ya diyor ben bu televizyonda hiç fayda olmaz, ne gereği var diyordum ama bizim oralarda diyor namaz yok, abdest yok bayağı bir tüketim olan ürünler var malum ya oradan telefonlar gelmeye başladı televizyon açılalı bir hafta olmuştu o bana aradığında yahu dedi adam diyor ki ramazan tutmadım bu sene muharreme başladık Allah Allah <Gülüyor> e kardeş Maşallah. Muharrem'e başladıysan Ramazan'ı haydi haydi tutacaksın demektir. Ramazan olmayanın Muharrem'i kabul olur mu? Olmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Ramazan-ı Şerif'ten sonra hangi ayda oruç tutmamızı emredersiniz diye buyurdu sordular. Kainat Efendi sallallahu teala aleyhi ve sellem. gün de soyma Ramazan. Eğer sen Ramazan'dan sonra bir gün oruç tutacaksan bir ayda oruç tutmak murad ettiyse فَصُمْ شَهَرَ Muharrem Allah'ın Muharrem ayında oruç tut. اَفْتَلُ السِّيَامِ Ramazan Ramazan ayından sonra senenin günleri içerisinde orucun en sevaplı olduğu hangi aydır? شَهَرُ Muharrem Muhar Allah'ın Muharrem ayının orucudur. اَفْتَلُ السَّلَاتِ مَعْدَ الْفَرِيِبَ Farz namazdan sonra nafilelerden en faziletli kılacağım diyorsan hangisidir? قِيَام Gece herkes uykudayken kalkıp kılınan teheccüd namazıdır. Bundan dolayıdır ki zaten Muharrem-i Şerif ayının tümünün orucunun fazileti var. İlk on gününün tümünü tutsa Firdevs i varis olacak. Ama velakin şimdi onu mu falan zorlamayalım. Ama aşure gününün sevaplarını söyleyelim. Ya geyikler oruç tutuyor be mübarek adam ya. Geyik, geyik. Geyik kadar olamayacak. Evliya Allah diyorlar ki aşure günü Karıncalara yem ufalardı, karıncalar bile yemezlerdi. Allah nelere şahit olmuşlar. Ceylan yakalandı geyik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ceylan şikayet etti. İmam-ı kastesine de var. Dedi ki Ceylan, ya Resulallah mü e müsaade etsin bana da. Akşamdan sonra geleyim. Beni yakaladı ağ aya düşürdü, tuzağa düşürdü. Aleykümselam ve ve berekatuhu. Hayırlı uzun ömürler, bereketler, afiyetlerle yetti bize bereketi elhamdülillah, yetti bize hepimize duası yetti elhamdülillah elhamdülillah اللهم آمين Allahüm... Allah, اللهم آمين Amin, آمين amin. آمين اللهم آمين Allah آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين İslam'da yaşlanmış. Yani 100 yaşına gelmiş hep namaz abdest. E ya mağfiret olunur buyuruyor. Günahsız. E günahsız ağızlarla dua edin alın. Uduni niyyesin edillem ta'funiba. Bana öyle dillerle dua edin ki onlarla isyan etmiş olmayasınız. E bizim dilimiz günahkar. O zaman böyle diller bulacağız ki o duaları alacağız. Bu gece gelenler aldınız mı şimdi? Çok dualar aldınız. Kazandınız inşallah. Evet. Şimdi aşure gecesi yarın ihyaden ölür de nasıl öldüğünü bilmez. 13'ün için yarın gece İstanbul ve Havalisi'nde olanları Hiranur Vakfı'nda Taşdelen'de internet sitelerimizde adreslerimiz var. gün TV'de, radyoda adresler dönüyor. 10.000 10 bin kişilikte yer var. İnşallah 10 bin yirmi binde dışarıda kalsa da yer var. İnşallah gelirsiniz. Gelenler olursa buradan herkes dinlediği için geneleyip ilan ediyorum yarın gece ibadetle geçirse ilim meclisinde ihya etse ölür de nasıl öldüğünü bilmez Ali radıyallahu ta'ala rivadet Rasulullah buyuru her kim aşure gecesini ibadetle ihya derse ehyâhullâhu maşa, men ehyâhâ leylete aşûrâ ehyâhullâhu maşa. ne demek? kim aşure gecesini ibadetle ihya derse allah Teala onu dilediği kadar ihya Allah'ın dilemesinin sonu var mı? Yok. Şimdi, bize diyorlar ki, dua et. Ben kendim için dua ediyorum. Birçok isteyeceğim şeyi unutuyorum. Bana ne faydalı ne lazım, onları da unutuyorum. Sonra mültezemek zor giriyoruz zaten Mekke'de. bu çıkıyorum, ya şunu da diyecektim, unuttum. Şimdi ya Rabbi beni ihya et, ne demek? Hastalığıma açma ver, derdimi edeme ver, borcumu edaver ver vesaire ümmetin meseleleri, şahsi meselelerin dolu dua. Ben ne kadar dilesem de benim dilemem nedir? Sınırlı. Aklıma dua ne gelecek? Allah ne getirirse o gelir. Ama aşure gecesini ibadetle geçirirse o bir şey istemese bile Allah Teala sonsuz dilemesiyle onu ihyaat edecek. Artık bu adam ne olur? İki cihanda abat olur ya. Yarınki gece. Evet. Diyorsun ki hoca efendi, şimdi bizi iki gece sıkıntıya soktun. Yarın gelseydin de bu ara kadar, bir taştan iki kuş, bizde de bu gece rahat, açık oturumlar deneyeceğiz, çay içeceğiz, lak lak var. Hem bu gece, yarın gece, bağladın her tarafımızı ya. Ben de sonra düşündüm. Programı iki ay verdik, aşure gecesinden bir gece evvel bilseydim aşureyi burada yapardık yarın. Ama bilemedim onu tabii. Bizim bu ilan, bu sefer iki ay verildi yani. İki ay de takvime bakmıyoruz. Ersan Efendi de takvime burada bakıyor mübarek adam. Biraz evvel bak bundan sonra, bir daha yaklaşırsa, burada kutlayalım. Mübarek geceler. He? Efendim, ne şey orada da yarın inşallah, İstanbul'da, Anadolu yakasında bayağı hasret var. Senelerce gittiğim bölgeler, gidemiyoruz. Orada da bir sohbet olsun. inşallah Rahman. Evet, Ebu Reyral adıyla Allah'ın tarifat ediliyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. مَنَحْيَا لَيْلَ تَعَشُورًا فَكَنَّمَا عَبَدَ اللّٰهُ بِعِبَادَتِ۪ Ehli semavat yarınki geceyi ibadetle ihya eden Allah Teala'ya yedi kat göklerdeki tüm meleklerin ibadeti kadar ibadet etmiştir. Yani. Nasıl olacak bu? Bir gece verilen müjdeye bak. Onun için yarın sohbet kaçırılmasın ki ne amel edeceklerimizin tariflerini alalım. Seccadeye duralım, secdeye varalım. İnşallahu Rahman Evet namazları var. Bir tane namaz söyleyeyim. Yarınki gece Ebû Ra'ûdî var. 4 rekat namaz kılıyorsun. Her rekatta Sübhaneke, evzü besmele birinci rekatta var. ikinci rekatta besmele var. Sübhaneke yok. Bunları biliyorsunuz. Her rekatta bir tane Fatiha okuyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Okuyorsunuz 50 tane kul Dört 4 rekatta kaç kul okumuş oluyor? 200. Zor mu? He? Zorsa bin tane okuyun. Başka rivatler de var yani, öbür rivatlere geçmiyorum bak. İki yüz tane. Bak kardeşim. Müjdeye bak. Abdülkadir Geylani Katte sallallahu aleyhi ve sellem. Rivat ediyor. Elli sene dönük geçmiş günahı varsa affolur. Elli sene yaşayacak olsa gelecek günahı da affolur. Vay vay vay. Sıfır oldun ya. Hacı. Benim zaten 40 senelik günahım olsa zaten 50 yaşındayım. Onu da alacağı geçerim. 50 de ileri yaşasam bu namazı nasıl kılmam ben şimdi? Enayi miyim ya? Akılsız mıyım ya? Efendim? Allah Teala o kişi için meley alada. Benallahu lev fil el ve minberim min nurin. Minber nedir biliyor musun? Minber Minber ne? Bizim cemaat, bazı imamlar bile şeyi karıştırıyor, minberle kürsüyü karıştırıyor. Bir de mihrap var. Camide ne var? Mihrap var. Neresi? İmamın namaz kıldırdığı yer. Minber neresi? Kürsü, neresi, kürsü neresi? Kürsü nere? Kürsü cumadan evvel konuştuğu yer. Minber nere? He? Hutbeye çıkıyor ya ayakta. O ayakta okuduğu yerin adı neymiş? Minber. 500 milyonluk soru olsa kaybedeceksiniz abi, bir şeyden haberiniz yok mübarek adam. Efendim minber ne diyor? Şair, Şefî'ül hâlgı fil mahşer, Muhammed sahibül minber sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde şefaat edecek mahlukata kim? Minber sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca, minber o yüksek yer. Bu namazı dört rekat aşure gecesi yarın gece kılan kişiye allah Teala meley i Âlâ'da, meley i ala demek en yüksek melek toplulukları, en yüksek demek mukarrap Mevla'ya en yakın Cibril ve Mikail ve İslam gibi en yüksek melek toplulukların arasında bin tane, bir tane değil bin tane nurdan Minber yapacak. Bir adamın mahşerde neyle havası olur? Mahşere çıktın. Hava atacaksın. Nasıl hava atacaksın? Orası hava atma yeri değil ama hava atanlar da olacak tabii. Nasıl hava atacaksın? Adama desen ki benim dünyada bilmem ne model jipim var. Adam diyecek ne anlatıyorsun bana ya? Cehennem gürlüyor oradan nereye gideceğimiz belli değil. Dünyada. Dünya mı kaldı da senin jipin kalsın be? He? Boğaz'ın en güzel bir yalısı benim. Yüz milyar dolarlık servetim vardı benim. Ne yara? Ama orada senin garip kuraba, fakir fukara, zavallı biçare, aşureyi tutmuş, aşure orucunu vesaire vesaire... Bu namazı kılmış, bir de mahşere çıkmış. Adam, patronu yerlerde sürünüyor, cehennemin dibini boylayacak, sıratta tökezlendi. Bir de bakıyor, bizim işçi, aa, bizim işçiye bak ya, hareketlere bak hele. hele. Ne var? Nurdan bin tane minberi var. Adam diyor hangisine çıkayım acaba? <gülüyor> Adam dünyada kral. Rezil olduk diyor buralarda kardeşim. Cehenneme girseydim de bugünü görmeseydim diyor. Zaten gireceksin merak etme. <gülüyor> Bu durumdaysan gireceksin. Sırattan düşen nereye gidecek? Cennete mi gidecek? Kardeş ahiret itibar yeri, fazilet yeri iftihar yeri, övünme yeri burada iftiharı bırak. Kuru davaları bırak burada. Paranla, makamınla, mevkiinle bana hava atma. Mahşerde görüşürüz. İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh kabr nur olsun. Ya, Ulu Cami'ye geldim dedi. O çok gezerdi Emri bin Maruf'tan. Yaşlı bir dedeye rastladım dedi Ulu Cami'de. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Mübarek de bir zat, nazınlı kiramdan. Ben de işte, bizde de adet olsun ya alışkanlık. İşte şey. Nasılsın dede? Her birbirimize nasılsın nasılsın böyle bir alışmışız yani. Yani tabii bizde adet yerini bulsun. İyiyim elhamdülillah falan falan. Ama bazı yerlerde neye çatıyorsun? Değişik bir cevaplara da rastlıyorsun. Hasan-ı Basri'ye çatarsan radıyallahu anh, ne der sana? Nasıl mıyım? Genişi fırtınada paramparça olmuş bir tahtaya bağlı kalmış bütün balıklar, canavarlar etrafını sarmış adamdan daha beterim. Neden? Nasıl öleceğim belli değil. Nasılsın? Nasılsın? Sormuş, o dede de demiş ki olacağım diye ona, kantarda belli olur demiş. <gülüyor> o da anlamaya çalışıyor. İhsan Efendi, Allame-i Cihan adam, dedenin lafını diyor, anlamaya çalışıyorum diyor bu kantar dedim. <gülüyor> ne kantarı? Mizan var ya, mizan. Amellerim tartılınca belli olur nasıl olduğum, evladım demiş. Kantarda belli olur. Anladın Onun için burada hava atmanın gereği yok. Orada nurdan minberlerin varsa, nurdan kürsülerin varsa ve bu nurdan kürsülerde de kime kurulacak biliyor musun? Peygamber de değiller, şehit de değiller. Allah'ın öyle dostları var. Nurdan kürsülerin üzerine oturacaklar. Mahşer günü bütün millet onlara bakıp kıskanacak. Peygamber değiller, şehit değiller peygamberler de, şehitler de onlara imrenecek. Ya bunlar kimdir ya Rasulullah, Ahmed İbn Hanbel'de de var bu hadis. El-Mütehabbûneb-i <Sessizlik> Ravhilla Azze ve Celle Kur'an yolunda Allah için birbirini seven Müslümanlar. İşte birbirini sevenler böyle buralarda bir araya gelirler. Lütfen ayrılırken gelirken birbirinize selam verin. Lütfen şu cemaatlerden dağılmadan birbirinizle musafaha edin. Neden? Sevin birbirinizi, nereden geldik bir araya? Hoca bizi topladı, sohbet bitti ne ben seni tanıyorum ya sen beni tanıyorsun. Evet birbirinizi tanımayabilirsiniz, çoğunuz da tanımıyorsunuzdur. Burada Allah için bir kardeşlik temin etmişsiniz, Allah için buluşmuşsunuz. Ama bunu çok büyük bir kara döndürebiliriz. O da nedir? Birbirinin yüzüne güler yüzle bakarsak sadakadır. Musafa edersek, içimizin eli birbirinden ayrılmadan yapraklı dökümü gibi son barda günahlarımız dökülecektir. Ve böylece mahşerde, nurdan kürsüler bizim için de kurulacaktır. Çünkü biz niçin bu araya geldik? Ne diyor r.s. Akrabalık ilişkisi yok, ticari bağlantıları yok. Sırf Allah sevgisi Kur'an yolunda bir araya gelirler, toplanırlar, dağılırlar. Bunlar arşın gölgesinde, Allah'ın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde, güneş tavan boyu yakına geldiği günde, herkesi ter göllerine boğduğu günde, gölgeye girecek olanlar, işte Allah için bir araya gelip ayrılanlardı. Yani buraya zaten geliyorsunuz. Vakit verdiniz, masraf ettiniz, geldiniz. Hiç olmasa iki Müslümanla musafahayı artırın. İki Müslümana fazla selam verin. Dağılırken bir kaynaşma, sarılma, muaneke yapın. Ve böylece günahlarınızı dökün de gidin inşallah. Ya hocam ben, ben öyle, adam okalayamam biliyor musun? Sıkılıyorum ben böyle şeylerde. Ona sarıl, buna tokalaş falan. Ne olacak? Ben yarın dört dakika kılayım en Bin tane minberi garantiliyim öbür cevaplarda eksik kalsın. Kalmasın eksik! Kalmasın. Fazlamaz göz çıkarmaz. Fazla sevap göz mü çıkarıyor? Kalmasın eksik. Hepsinden kazanalım inşallah. Hepsinden elde edelim. Evet, bunu da size namaz olarak dedim. Ama yarın gece daha neler anlatılacak? Esas namazlar nerede namazlar? Aşure gününde. Namazlar nerede? Allah'tan da. Efendim yani iş gününe çat. Ne bileyim ben arkadaş? Bir gün izin alacak mesai hakkın varsa yani, izin alma hakkın varsa Pazartesi al. Çünkü neden çok ibadet var. Akşam hemen oluyor. Beş buçukta akşam. Nasıl yetişecek o kadar ibadetler? İnşallah. Yani bir gün izin yapabiliyorsan ama işverene karşı olmaz. İşverende sorumlusun. Ama derse gelmediğin gün maaşından keserim. Gelmediğin gün maaşından kesme sistemi olsa o vakit hak geçmez. Ama e, öyle bir şey yoksa o zaman yalan olur, yanlış olur, kul hakkına girersin, daha günah olur. İşe gitmek lazım, işçiysen. Ancak adam derse gelmediği gün maaşından keserim, o vakit pazartesi ibadete ayırsan iyi olur. Veyahut da izin ve hafta günlerinde seçme hakkın olanlar var. O seçme hakkını pazartesi kullansa. Çünkü çok ibadet var, yarın gece 25 maddede sayacağız. İnşallahurrahman. Efendim, inşallah diyelim, Allah Teala bize de nasip eder. Şimdi kardeşler, Allah Teala ben size evet, aşure günü oruçları hakkında faziletleri söyleyeyim ama aşure günü fazileti Allah Teala Arşur Rahman'ı aşure günü yaratmış, kürsüyü aşure günü yaratmış, melekleri aşure günü yaratmış, cebrasem aşure günü yaratmış, arş üzerine aşure günü istiva buyurmuş, gökten ilk yağmur aşure günü inmiş, ilk rahmet aşure günü nazil olmuş, efendim sayıyor, sayıyor, sayıyor, Adem Aleyhisselam aşure günde yaratmış, cenneti aşure günü yerleştirmiş, İbrahim Aleyhisselam aşure günü doğmuş, Nemrut'un ateşinden aşure günü kurtulmuş, İsmail Aleyhisselam kurbanlıktan aşure günü kurtulmuş, Firavun aşure günü boğulmuş, İdris Aleyhisselam aşure günü cennete yükselmiş, bunları yarın gece biraz detaylandırabilirim. Eyyub Aleyhisselam aşure günü hastalığından kurtulmuş, Adem Aleyhisselam tevbesi aşure günü kabul olmuş, Davud Aleyhisselam'ın tevbesi 40 sene ağladı, susladı. zellesi vakı oldu. Aşure günü affedilmiş, Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü tahtı elinden çıktı, sonra ne derler? Mühür kimdeyse Süleyman, odur, mührünü çaldılar cinler, şeytanlar. Sonra mülkü nasıl iade oldu? Aşure günü iade oldu. İsa Aleyhisselam Aşure günü doğdu. Aşure günü ikinci kaç semağa ka çıkarıldı. Neler, neler, neler, neler daha da saymakla bitmez. En büyük mesele, kıyamette aşure günü kopacak. Ancak bu sene mi? Bu sene değil. Emin olabilirsiniz. Neden? Çünkü kıyamet hangi gün kopacak? Sahih hadis. Vefiite kumuşsa cuma günü kopacak. Aşure günü cumaya denk gelirse, biraz sallanabilirsiniz. <gülüyor> Titreme başlayabilir. Evet. Bu sene pazartesiye denk geldi. Evet. aşura günü fazileti bitmez. Oruç tutmak, Aşure günü oruç tutan, arşı taşıyan melekler Aşure günde hürmet ediyorlar. Peygamberlerin kurtuldukları gündür. İslam'ın sünnetlerinden biri Aşure gününe tazimdir. Aşure çor çorbası pişirmek diye bir şey var mı? Var tabi, yemek var da pişirmek de olmaz mı? O da 25. maddede zikrediliyor. Kimi sünnetidir? Nuh Aleyhisselam'ın sünnetidir. Nuh Aleyhisselam. O gemiyi yaptı, ne acayip bir işti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi meselesi. Bütün insanlar boğuldu, gemiye binenler kurtuldu. Evet, gemi dile geldi, tufan başladı, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu bile kafirlerden oldu, bir oğlu kaldı. Üç oğlu gemiye bindi. La ilahe illallah, ilahul evveline vel ahirin. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi dile geldi. Öncekilerin sonrakilerin ilahı Allah'tan başka ilah yoktur. En esfîn etülleti Ben öyle bir gemiyim ki bana binen kurtulur. Ömendekalle fanni benden geri kalan boğulur. ve bana kim binecek ancak iman sahipleri binebilir. Ya Nuh Aleyhisselam geminin üstüne çıktı. Eyyet eluhuşu râye. وَالسِّبَعُ الدَّارِيَهِ وَالتُّيُورُ الدَّائِرَهِ هَلُمُّوا لِسْسَف۪ينَةِ الْمُنْجِيَهِ Ey otlayan yabani hayvanlar, ey parçalayan yırtıcılar, ey havada uçan kuşlar, kurtarıcı gemiye gelin dedi. Hepsinden bir çift aldı, bindirdi. Gemi altı ay, dünya deniz oldu. Evet. Bu Bursa'nın hususta bu ribadetler var, ilimler var. Nuh Aleyhisselam, Gemi yapacak. Ne biliyor gemi yapmayı? Mühendis kim? Cebrail aleyhisselam. Ne diyor ona? Çak, tak, çıkar. Evet. Kaç tane tahtası var? 124 bin tahtası var. 124 bin taht var. Her birinin üzerinde ne yazılı? Bir peygamberin ismi. 124 bin peygamber. Her tahtada bir ismi mevla yazıyor. Kudretten. Nuh aleyhisselam'a dedi ki 124 bin embiyanın adını yaz. Nuh aleyhisselam dedi ya Rabbi ben ne bileyim o kadar peygamberin ismini. Mevla buyurdu ki yani yuh nahtu el minke ve izharu esma embiyan minni tahtaları yontmak senden peygamberlerin ismini yazmak benden olsun. İşten bitti. İlk levhada ne çıktı? Adem, Safiullah. İkinci levhada Şeyh aleyhisselam. Üçüncü İdris aleyhisselam. Dördüncü Nuh aleyhisselam. Ondan sonra gelecekler, ondan sonra yaratılacaklar. Ama Allah'ın dinde hepsi belli. Hepsinin isimleri belirdi. Son levhan üzerinde ne yazdı? Muhammedur Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhi ey Nuh! Peygamberlerin mührü, hatemi, hitamı, seçkinlerin süsü, velilerin kandili, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi çıktığına göre senin gemin tamam oldu. Son peygamber belir. Levhalar sayısınca çiviler yaptı, ondan sonra tahta parçalarını birbiriyle çivilemesin Nuh Aleyhisselam'a 4 Dört levhaya ihtiyaç kaldı. Cebrail Aleyhisselam dedi Allah Teala buyuruyor ki, dört ilave tahta yont. Her levha, benim sevgilim, seçkinim, Muhammed Mustafa Amin, sallallahu aleyhi ve sellem, dört halifesinden birinin adı yazsın. Çünkü onun hesabı benim katımda peygamberler gibidir. Salavatullahi aleyhi ve sellem. Evet. Dört levhan üzerinde de, dört halifenin ismi zuhur etti. Ve böylece Nuh aleyhisselam gemiye bindi. Bütün dünyadaki kafirler gark oldu, helak oldu, mahvoldu. Sekiz kişi bir rivayet, seksen kişi bir rivayet. Sonra Cüdi Dağı'na indi ya, Cudi Dağı nerede? Nuh gemisini nerede arıyorlar? Ağrı Dağı arıyorlar, ebedi bulamazlar. Çünkü ağrı değil ki. Nereye indi gemi? Cüdi Dağı'na indi. Cüdi Dağı da nerede? Cizre'nin. Cizre tarafının üstünde. Orada ne köyü var? Nuh Aleyhisselam'ın indi. Seksenler köyü var orada. Ya, O seksenler köyü kim? Nuh Aleyhisselam'ın gemiden inen ehli. Üç oğlu gelinler, işte ümmetinden inananlar, seksen kişi, seksenlerdir. Nuh Aleyhisselam'ın kabri şerifi de birkaç yerde ziyaret ettim ama kuvvetli rivayet nerededir? Cizre'de de. Cizre'de ziyaret ettim. Allah Teala şefaatine nâile eylesin. Nelerde neler? neler? Bursa'yla ilgili bir mesele var mı? He? Bize ne bunlar? Size de mesele var. Ya, Ulu Cami'nin yeri var ya, bir nene vardı. Nuh Ruhul Bey'in yazıyor. O nene, e, Nuh Aleyhisselam'a süt falan getirir. Ara sıra görüşürler. Sonra, o zaman dünya, yani şimdi buradan, Osman Gazi'nin olduğu yere bir saatte gidemiyorsun, o zaman Cizde'den buraya bir dakikada geliyorsun demek. Çünkü neden? tayi mekan var. Yani, dürülme meselesi var. Vakitlerin bereketi meselesi var. Tabii Allah'ın dostları hakkında geçer. Nasıl eskici baba göndermedi mi Mekke'ye buradan adamı da? Eskici Mehmet dede. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Nuh Aleyhisselam'la görüşüyordu, gidiyordu geliyordu. Nuh Aleyhisselam'a diyordu ki bu gemiyi niye yapıyorsun? Zaten Nuh Aleyhisselam'a kafirler de geliyorlardı, gülüyorlardı. Diyorlardı ki deniz yok, bir şey yok. Sen buradan geminin ne işi var? İlk gemi yapılıyor da. Dedi deniz buraya gelmez, bu denize gitmez. O diyordu ki deniz buraya gelecek. Onlar anlamıyorlar Deniz buraya gelecek. Ya. Öyle bir inatçı kafirler Nuh aleyhisselam'a neler ettiler. Nuh der peygamber demez oradan geliyor. 950 sene ya. Nuh aleyhisselam diyor bekledim bekledim kendileri kavurlar geberi de belki yeni gelen çocuklarını iman ettirebilir. Ve la ilelillahu facirun keffar. Ya Rabbi bunlar kendilerinden beter kavur doğuruyorlar. Hepsini gebert dedi ya. Ayet. <gülüyor> bekle bekle 950 sene kim bekler kardeşim? Bizim hocalar beş senede basar bedduayı. Adam dokuz sene, sallallahu aleyhi ve sellem. Adam çocuğunu almış elinden getiriyor, diyor ki bak çocuğum diyor sana vasiyetim olsun, ben ölürüm kalırım, bu deliye sakın inanma diyor. Çocuğuna da vasiyetliyor tembihliyor o da çocuğuna, o da çocuğuna. Hep kendinden beter gavur doğuruyorlar, inanan yok. İki hanımından biri de kafir, oğullarından Kenan biri de kafir. Ne yapsın Nuh Dövüyorlar, dövüyorlar, dövüyorlar. Kayaları üstüne koyuyorlar. Ondan sonra inim inimini öldü diye bırakıyorlar. O yine geliyor birkaç gün evde karı da kafir olsa ne olacak? Kendi kendine tedavi oluyor. iyileşiyor, Gidiyor kapı kapı. Kapıları dövüyor. Men alel bab. İçeriden kim o diyor? Ene nuh. Ben Nuh Nebi. Yine mi geldiyse ölmedin mi ya? Kullâ ilâhe illallah. Tüflîh. Allah'tan başka ilah yok de felaha ereceksin. Gidiyor öbür kapıya, gidiyor öbür kapı. Bir daha toplaşıyorlar bu. Yine rahatsız etmeye başladı bizi ya. Yine dövüyorlar. Hayatı dayak yemekten Hep öldü diye bıraklar. 950 sene. Gidiyorlar geceleri, gemiyi pişiyorlar. Bütün büyük haptes, küçük haptes gemiye yatıyorlar. Ya Rabbi sen bana gemi yapmayı emrettin. Bu mübarek gemiyi bana kurtuluş yuvası yapacağını vaat ettin. E bunlar burayı leş etti ya. Mevla bu dedi ki sen merak etme e temizliyorsun, temizlemedi nasıl temizlemeyeyim ya ben bilirim nasıl temizleteceğim ondan sonra Mevla bunun kavmine aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam kavmine bir uyuz hastalığı verdi. nasıl bir uyuz biliyor musun kaşınmaktan yırtıyorlar her yerlerini yırtıyorlar uyuz olanlar var öyle hastalık bu ha Allah muhafazası nasıl biliyor musun derilerini yolar kan çıkartır yani bir de zevk alıyor ondan. Adama diyor kaşışın. Kaşı ben diyor yırt diyor bütün tırnaklarından diyor. Adam da ona acıyor. Ne acıyorsun diyor. Ne kadar sert yaparsa o kadar hoşuma gidiyor. Uyuz hastalığı. Hepsi uyuz oldu. Gece yine uyuz uyuz. Git dişeye, gemiye pisleme. Bir tanesi. Her tarafta pislik ondan evvelkiler de doldurmuş ortalığı. Ondan sonra sen efendim bir ayağa kayıp düştün mü? Düşer düşmez her tarafı pislenince bir de baktı uyuzları geçti. Ya arkadaş dedi, gökte ararken yerde bulduk, bu ne şifaymış? <gülüyor> Samimi söylüyorum, Efendi Hazretlerinden de dinledim. Bu kıssayı kaç defa dinledim. Bir tane pislik bırakmadılar, öbür uyuzlar geliyorlar. Tahtaların arasında kalmış mı diye oyuyorlar, oraları yontuyorlar. Böyle. Allah adama pislikini yalattırır da Nuh Aleyhisselam'a neler ettiler neler O nene de geliyor ki demiş, bu gemiyi niye yapıyorsun diyor. Diyor Allah Teala bana vahyetti. Bu kafirleri gark edecek, bana vaktini haber verecek. Tufan başladığı zaman beni bu gemiye bindirecek. Önceden söyle. Şey şimdi bunları söylesen sen şey, Allah, Allah adamda ne hayal var be. Ne hayalperest. Nasıl kuruyorsun bunları ya? Nasıl kuruyorsun? Allah Teala bildiriyor ona. Nereden kuracak? Hiç olacak şimdi ya? Dünya deniz oluyor. En yüksek dağın üstüne 18 arşın su çıkacak. Atlere gittik. Alplardaki, dağlardaki adamlar orada dediler ki burada bile dağların şeylerinde su çekilme izleri var. Her tarafı su kapladığında su çekilmenin onlar kaç yüz sene sonra bile çıkıyor o izler. Su çekilmenin bulguları var diyor burada. Her tarafı su kapladı. Rabbim Teala Hatta eda camuruna bizim emrimiz gelince Vefaraten nur şu tandırdan su çıkacak. Tandırdan ne yanar? Ateş yanar, ateş yanar yerden su olmaz, ama bu tandırdan su çıkaracağım. Allahü Akılafül Adem. Bu tandırdan kaynama başladımı, sen gemiye bin. 40 gün 40 gece, göklere emrettik ki ne kadar suyun varsa boşalt yerlere emrettik ki ne kadar suyun varsa çıkar. 40 gün 40 felte kalmavu ale kat Kerim şöyle: Benim takdirim üzere göğün suyu ile yerin suyu birbiriyle buluştu, kaynaştı. Allah, Allah Renkleri de farklı. Nuh Aleyhisselam selam ve ümmeti seçiyor hangi nerenin? Göğüs suyu mu, yer suyu Böylece ala el Tahtaların, çivilerin sahibi bir gemiye onu yükledik. Tecribi ayunina. Bizim nezaretimizde gidiyor. Bizim gözetimimizde yol alıyor. Ceza ellimen kaneküfir. 950 sene küfredilen, inkar edilen, reddedilen, dövülen, kovulan Nuh'a mükafat için ve kafirlere helak için. Allah Allah. Ne acayip iş oldu ya! Ondan sonra Nuh aleyhisselam geldi, geldi, geldi Cudi Dağı'nın üzerine gemi geldi, Mevla Teala sular biraz sekiz defa etti. Recep ayında yola çıktı. Tufan patladı çarşamba günü. Muharrem'in onunda Aşura günü Aşura günü Cudi Dağı'nın üstünden sular çekilince atlar yine su ama tepede zirvede su çekilince Mevla emretti Vakila ey yer sularını yut veya sema u'kli ey gök sularını tut Mevla bu ya! Bak, bir göçüğün içine su doldu. Bütün Türkiye Cumhuriyeti seferber oldu. Kaç gündür suyu çıkarabiliyor mu? Kurban olduğum Allah bütün dünyanın en yüksek dağının üstüne su çıkarttı. Ondan sonra da tut dedi mi tutuyor, yut dedi mi yutuyor. Ve gıbal maaa'u Su eksildi eksildi. Ve <gülüyor> kudu iş bitti! Kafirler helak oldu. Dünyada bir yavur kaldı mı? Ne temizlik ya. Darısı başımıza ya Rabbel Alemin. Şimdi bunu tercüme de etseler yavrular benim laflarımı tercüme deseler anlamazlar ne diyorum yani? Darısı başımıza. Ve tevett alel cudi. Gemi nereye oturdu? Judi dağının üstü. Judi dağ Kur'an'da geçiyor. Judi dağının üstüne gemi oturdu. Ve ile Allah tarafından münadini nidat. Bu udellil kavmuz zalimîn şirk işinde müşrik olan o kafir toplumlar kahrolsun helak olsun ve helak oldular da gittiler Nuh Aleyhisselam şimdi o nene ikide bir geliyor gidiyor mu? idi? ne diyordu Nuh Aleyhisselam'a? bunu niye yapıyorsun? İşçiler ümmetinden müslümanlarla onlara süt veriyor falan o da diyor ki tufan olacak Mevla beni bu gemiye bindirecek, inananlarla kurtaracak. Nene de diyor ki, sakın beni unutma. Unutmam, unutmam, tamam. İnşallah demeyi mi unuttu, ne olduysa? Tufan oldu, bitti. Deniz oldu, Uludağın üstüne su çıktı mı? He? Uludağ var mıydı o zaman? He? E vardı da mübarek adam. Allah yarattı ne zaman? Dünya yarattıken Uludağ da yarattı da. Evet, Kefi ya, dağları yarattım diyor, takdir ettim diyor, bereket verdim diyor. Görmüyor musun Uludağ'daki bereketler? Sıcak suları, soğuk suları, ne bereketler? Dağlara bereket koydum diyor. Uludağ var idi. Uludağın su çıktı, sular sonra çekildi gitti. Ondan sonra, ne neyine ne, hiçbir şey yok gibi, Nuh Aleyhisselam'la görüşüyor. Görüşünce, ya dedi ne zaman olacak bu Tuğf işi? bana haber vereceksin ha! Eyvah! Ben seni unuttum dedi ya! Sana bir şey olmam. mı? ya dedi bir gün ineklerimin ayağı ıslak geldi dedi ya. Meğer o gündür dedi. Çünkü ben dedi bir şey anlamadım ama bunlar nereden ıslak geldi? Hep gün kuru geliyorlardı dedi. Hey kurban oldum vallahi. Dünyayı tufan etse ihlaslı bir Müslüman var ya dünya gark olsa helak olsa o Müslümanın ineğinin ayağına bile bir şey olmaz. Yeter ki Allah korusun Allah'ım Allah. Şey ne diyor yine? Bize ne bundan? İsmail Hakkı Bursa ve Hazretleri diyor ki rivayetlere göre bu nenenin durduğu yeri neresi? Ulu Cami'nin caminin namaz kılındığı yer. Onun için diyor gidiyor. İstanbul'da bir cami var Eyüp Sultan Camisi. Bursa'da bir cami var Emir Sultan Camisi. Buralarda ibadetle meşgul olan çok feyiz alır, bereketlere nail olur. Bir de Ulu cami var ki bu mübarek Ulu camide ibadetle meşgul olan, nasıl ki zikreden dua eden, nasıl ki tufanda ora e, halas oldu, tufanda bile kark olmadı, nasıl ki orada bulunan kurtuldu, hayvanları bile kurtuldu, orada ibadet eden nefsinin şerrinden kurtulur, bütün şerlilerin şerrinden kurtulur diyor. Bu bir rivayettir ama Bursa için iyi bir fazilettir ve meziyettir. Yani Bursa'da olsam, en çok gitmek istediğim yer neresi olacaktır? mı olacak. Geçen mi gitti Hızır Açılamı görelim diye, başımıza ne, ne geldi belli değil. Allah Allah! Yakaladık herhalde, bilmiyorum ki. Gece gittik dua ettik ama. Ramazandı. Emir Sultan'a gittik dua ettik, oraya gittik buraya gittik. Ondan sonra dedim ya gideyim şey sabah namazında bek Hızır Açılam geldi, bizim lale günün vavu var ya bu vav. O vav, burada mı vav? E şimdi Dedim babın altında kılıyormuş belki, ben de gideyim orada kılıyım belki falan. Bir kere de bu yaşa geldim, Hızır Aleyhisselam'la görüşmüş değilim, haberim de yok. Tevfik abim vardı, Allah rahmet etsin. O evvelce zuhurat görü, dedi ki, bu gece yeni Yenibosna Aksa Camii'nde, Ramazan'ın 27. gecesi, Kadir Gecesi'ne denk gelecek çünkü kesin değil 27 ya, Kadir Gecesi'ne denk gelecek, Hızır Aleyhisselam da cemaata gelecek dedi bana. Ben de Allah kabul etsin, nefs'i bulalım dedi. 5 on bin kişi vardı o gece orada. Ben de her gece, sohbet bitti kaçıyorum. O gece herkesle musafa attım yakalar mıyım diye. Canım çıktı daha, kaç saat sürüyor. O zaman Allah'tan cep telefonu yok, resim çektir, elin meseleleri yok yani. Ondan sonra, ya ben gördüm mü, onu ben çıkaramadım. Yalnız orada arkadaşlar, birkaç tane ihlaslı arkadaş, dediler ki, musafa ettiğimiz zatın elinle kemik şurasında kemiği yoktu. Hızır Aleyhisselam'ın özelliğidir, Hiç kemiği burada yok. Allah Allah dedim. Neyse, cemaatın içinde bulundu ya, e biz de o cemaate dua ettik, bir şeyler ettik, mutlaka hafı olmuşuzdur. Yani ben gördüğümü anlamadım. Ama kesin kez o gece o cemaate geleceğini bana dediler. Ya ben kastamadım. Buraya da dedim ki ben. ya dedim bakalım ne iştir, Mevla ne gösterir, böyle bir niyet ettim. Emir Sultan'da da dua ettim. Geldik. Ulu Cami'nin kapısından girdik, İmam mukabele okuyor, cemaat az. Bir saf, iki saf yok. Geldim şadırvanın ön tarafına doğru birkaç kişi dizilmişler. Birisi varadı, hanım kadınlar tarafına geç dedi ona birisi, onu geriye soktu. Bu da mübarek adam telaşlıdır benden beter. Hızlı hızlı terliğimi almış gidiyor ileri, yer bakma. Ben öyle tek başıma, orada biri oturuyor böyle. Sakallı. Ama böyle evliya tipli değil. Hızır Aleyhisselam'ı görürsem böyle, biraz be, sakallı sarıklı falan, onu görsem ben de tanırım mübarek adam. Öyle değil işte. Bazı kere dilenci gibidir, bazı kere meczup gibidir, bazı kere meczup. Böyle oturuyorlar orda. Ben de sağa böyle tabi Kur'an okunuyor, sesli selam vermedim, imam mukabelo. Ok. Selam. Orada birisi otururken, yarıya şöyle hafif düzce doğruldu. Ben bir şey anlamadım. Bana dedi ki, bu ikinci buluşmamız dedi. Aynı böyle. Ben yine anlamıyorum ya. Allah kafam işte kapacak. Neyse, ben niyet ettiğim niyet Allah'ınca olacak. Çünkü o niyette gittik. İkinci buluşmamız diyor. Öbür iş meselesi 16-20 sene evvelki iş. İkinci buluşma. Ya ben adama bir şey sormuyorum ki. Ne alakası var sabah bazında? Bu dedi ikinci buluşmamız dedi. Aleyküm selam. De. Biraz ileri gittim. Biraz kafama dank etti buna dedim. Ya böyle bir şey oldu ama baktık ettik. Yok. Sonra cami namazdan çıkarken arıyoruz. Bahçenin kapılarında dolanıyor. Dolanda dolan. Ama Ulu Cami'de bulursunuz. Devam edin. Ulu Cami'de sabah namazına, cemaate devam edin. İnşallah bulursunuz. Bulursunuz. Ama velakin mesele nedir? Mesele onun bulunduğu cemaatte bulunsan yetmez mi? İlla elini tutma lüzum var mı? Yok. O aynı cemaatte bulunsan muradını tutsan hayırlı muradına nail olursun. Allah Teala hayırla buluştursun. O mübarek hayat suyundan içmiş bizi gönderir, o yine kalır. Onun için daha buluşmalar nasip olur inşallah. rahman. Belli olmaz. Siz hayır yapın, göreceksiniz. İnşallah. Onun için Ulu Cami'de fazilet var ve meziyet var. Efendim, bu mübarek Aşura gününde de, Nuh kurtuluş gününde de, bütün peygamberlerin kurtuluş gününde de, nefsin şerrinden kurtulmak, şeytanın tufanında boğulmamak için, fırsat bulursan Ulu Cami'ye gidersiniz, sizin için burada bir nimettir. Faziletli namazlar kılarsınız, kuşluk vakti giderseniz, nafile namazları kuşluk vakti kılarsanız, çok fazilet erersiniz. Kuşluk namazı için özellikle mescide gitmek hakkında da ayrı bir sünnet var. Nafileleri evde kalmak sünnet ama kuşluk için camiye gitmek hakkında da ayrı hadis-i şerif var. Onun için Ali Adar Efendi Hazretleri İsmaduva tekkeden çıkardı, kuşluk vakti Fatih Camisi'ne gider. Yani kuşluk namazına özel. Sonra tabii öğlene kadar bekler, zikreder, dua eder, ibadet eder. İnşallah Allah size fırsatlar versin, boş vakitler versin, bol vakitler versin. Pazartesi gününü ihya'ya muvaffak etsin, gecesini ihya'ya muvaffak etsin. Enbiyanın kurtuluş günü bizim için de maddi manevi dertlerden, nefs şeytanın şerrinden ve onların dünyadaki destekçileri olan kafirlerin, münafıkların, zalimlerin ve fasıkların şerrinden bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile eylesin. Amin, amin. Evet, şimdi Dualar edelim inşallah rahman. Rahmân kısa dualar edim. Efendi geldi, Hafız Ahmet Efendi, sesi kuvvetli, nefesi kuvvetli, hıfsı kuvvetli. Ondan sonra bir aşırlar okur şimdi. Böyle ara sıra bakabilirsiniz. Yukarısı dökülüyor mu yukarıdan aşağı diye Efendim. Bir aşırlar okusun size de. Bakın görün bakalım. Ben size öyle iki defa zor şeyler bir şey okumaya çalışıyorum. Onun aşırlarından istifade edeceksiniz inşallah. Duadan sonra. Çok Kur'an ziyafeti yani, size büyük bir Kur'an ziyafeti var. Mübarek gelmiş size misafir. İnşallah dinlersiniz, onun aşırı başkalarına benzemez. Evet. Ne? Geyik rıssası yazıyor şeyde. Dergide yazıyor, şırat İslam'da yazıyor. Geyik dedi ki, he sen, siz diyorsunuz, he doğru. Anlat ya, biz okumayalım. <Gülüyor> Efendim. Yeyik dedik ya Rasulallah, Dani beni salı versin. Beni salı versin. Akşamdan sonra dönüp gelip teslim olacağım. Vakitsiz, münasebetsiz aldı beni. Çocuklarımı aç. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu benim hatırıma sal. Akşamdan sonra senin avındır, helaldır, sana geri gelecek. E dedi ki niye akşamdan sonra geliyor? Gitsin yavrularını bulsun, gelsin. Dedi ki bugün aşura günüdür. Yavrularımızı emziremiyoruz. Onun için akşamdan sonra geleceğim. Müsaade eder. Adam dedi, ya ben nasıl, ne yapayım böyle bir geyi dedi. Sana hibe olsun ya Resulullah. Resulullah Hazretleri buyurdu ki hadi sen azad olasın dedi. Git yavrularının yanına dedi. Birçok rivayetlerde vardır ki, aşura gününün hürmetine hayvanlar bile tazım ederler. Ama öyle hayvandan aşağı insanlar vardır ki, aşure değil, Ramazan'a bile tazim etmezler. Ramazanda bile yerler yutarlar. Müslümanların gözü önünde onların dinine hakaret için efendim oruç yerler. Böyle de bir zamandayız. Biz Allah'ın dininin hürmetli günlerine hürmet edelim. Dininin nişanlarına tazim edelim. Kalbimizde Allah korkusu varsa Allah saygısı varsa Allah'ın dininin nişanlarına değer veren kalplerdeki takvalığının eserinden gelir. İnşallah Rabbim o takvalığı bize ihsan eylesin. Ben sizi bir saat daha konuşurdum size. Fakat sesim kısık. Hastalığım çok. Akdeniz anemisi mi bilmem ne olmuşum yine. Kanım yok, canım yok, çekiliyor. İğneler mineler başlattılar. O vaziyette size hizmet için geldim. Azımı çoğa kabul edin. Yarında sohbet olacak. Ses lazım. Peş peşe sohbet eskisi gibi günde beş yerde nerede? Şimdik zayıfladık. Birbirinden istifade edelim. Günler yanaşıyor. Vakitler ömürler tükeniyor. Birbirinden istifade edelim. İnşallah yarın akşam da sohbet dinleyeceğiniz için bu gece bu kadar lan. iktifa edelim. Amin. Subhanallah ala ala ala ala ala ala ala ala ve ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Allah nasel ve gel cennet. Naozibukemin el nahr. Allah nasel ve gel ızah ve el cennet. Naozibukem şahıb ve el nahr. ve gel cennet. Ömânı Rabbi ilemin kabili muamel. Naozibukemin el nahr. Ömânı Rabbi ilemin kabili muamel. Allah minasel ve kem kıyı masel ve kem nebi Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Naozibukem şerif istanade kem nebi Muhammed sallallahu aleyhi Ve la houne ve ya alhamerrahim, ya alhamerrahim, ya alhamerrahim! Affeyle, mağfiret eyle! Lütfeyle, kerem eyle! Adımlarımıza acümle sevaplara ikram Buradan dağılmadan cümlemize affeyle, mağfiret eyle! Haşura gecesini günlü ibadetle, oruçla, ihya'ya ve kıyama muvaffak eyle! Allah'ım ne vazifeleri varsa bir hakkın ifaya muvaffak eyle! Allah'ım zikrine, şükrüne güzel ibadetlerine karşı bizlere yardım eyle! Nefsimizin şerinden tembelliğinden, üşengeçliğinden, bizi ibadetlere karşı soğutmasından muhafaza eyle! Nefisle şeytanla aramıza manialar, hıcaplar ihsan eyle. Allah'ım sen buradan dağılmadan kayılı muratlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza nail eyle, eşlerimizi yare eyle, çocuk çocuklarımızı salihlerden eyle. Ya Rabbi geçim derdine düşüp günahlara düşmekten muhafaza eyle. Borçlarımıza ödeme kolaylıklar ihsan eyleyip, yalan demekten, borç geciktirmekten, haramlara düşmekten muhafaza eyle. Uban olduğum sana Allah'ım, kalan ömrümüzde iman ile yaşamak, ibadet ve zikirle yaşamak nasip eyle. Son nefeslerimize iman-ı kâmini hüsn Allah'ım bizden evvel ölenlere rahmet eyle. Kabilenin nûr eyle, derecelerini âli eyle. Allah'ım, Zekeriya amca hastanede yatıyor, acil külliyenin adamı burada devamlı, buraya bakan adamlardan, dernekten. Allah'ım acil şifalar ikram eyle, dertlere, devalar, ihsan eyle. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi, askerlerimiz, polislerimiz bizi koruduklar gibi sen onları muhafaza eyle. Ya Rabbi askeri polise uzanan elleri kır ya Rabbi. Amin. Onlara silah çekenleri kahreyle ya Rabbi. Allah'ım bu şerefsiz PKK'yı kahreyle ya Bu zalimleri helak et ya Rabbi. Amin. Suikast planları yapıyorlar. Kapıcılardan adresleri öğreniyorlar. Diyarbakır'daki işte efendim subayları işte polisleri evini barkın tespit ediyor. Adam hanımıyla çıkmış. 25 yaşında civanım, delikanlı gidiyor işte pazardan evine, çalık çocuğuna bir ekmek alacak, peynir alacak, geliyor, kafasına sıkıyor. Ya Rabbi sen bu zalimleri kahreyle Ya Rabbi. Allah'ım şunları yardım edenleri de kahreyle. Amin. Şu memlekette onlara ne kadar yandaş destekçi varsa hepsini kahreyle. Amin. Helak eyle mahveyle perişan. Allah'ım bunların arka destekçisi Yahudi Hristiyanları da helak eyle kahreyle. Bunlara arkadan silah veren, güç verenleri de helak eyle kahreyle. Amin. Bir an evvel bu kanı durdur Ya Rabbi. Bunlardan en çok zarar çeken Müslüman Kürt kardeşlerimiz. Bunlar perişan oldu zavallılar. Köyleri, kentleri, meraları perişan oldu. Adamlardan haracı alıyorlar, adamlara dükkan açtırmıyorlar. Adamlar camiye gidemiyor ya. Ne zor durumlarda kaldılar. Çoluk çocuklarını zorla alıyorlar, kaçırıyorlar. Ya Rabbi sen, bu Müslüman Kürtler, bunlar çok imanlı, namazlı, abdestli insanlar. Namaz kılma, ibadet oranı en çok oralarda fazladır. Medreseler, tekkeler, şeyhler, şehitler var. Onların hürmetine Allah'ım. Sen onları bu pekareten kurtar ya Rabbi. Türkiye'yi de kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi sen Fazlü Kerem'inle iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. İslam alemini de, Suriye'yi de, Mısır'ı da, Doğu Türkistan, Filistin'i, Gazze'yi, Myanmar'da millet çiği çiğ yiyorlar Müslümanlar. Allah'ım hepsini hala asayla ya Rabbi. Amin. Ben kardeş e idam kararı çıkmış Müslüman. Hoca Efendi'yi hala asayla ya Rabbi. Amin. Mısır'daki Müslümanlar idam bekliyorlar hala ile Allah. Amin. Dünyanın neresinde esir, düşmüş, zulme uğramış Müslümanlar, halâsayla ya Rabbi. Amin. Peygamberleri kurtardığın gün hürmetine halâsayla. Peygamberlere necat bahşettiğin gün hürmetine necat bahşeyle. Allah'ım aşur'a günü hürmetine, Muharremâ hürmetine, Ya Rabbi sen Müslümanlara, kafirlere haram eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle bize de kurtuluş göster ya Rabbi. Amin. Maddi manevi dertlerimize deva ihsan eyle. Amin. Kederlerimize kurtuluş ihsan eyle. Allah'ım o günde hep Muharrem'in onunda, hep Aşura gününde Enbiya'yı kurtardın, onları 10 on ikramlarda bulundun. Ya Rabbi hep o güne denk gelmesi o günün bereketindendir ve azametindendir. O güne bizi de bağışla ya Rabbel alemin. Ve ya gayrı'l-Nasirin ve ya gayrı'l-Fatihin. Bizden evvel ölenlere rahmetler eyle kabille. Amin. Nur ile derecelerine, âli ile. Allah'ım sen fazlul kereminle, bu Bursa'da külliyemize de yardım etmiş, Buğra'nın inşaatı olurken vesaire, hizmetleri olan, Feridun Kahraman Efendi'nin babası Rafet Efendi'ye vefat etti. da ruhunu şad eyle. Derecelerini ile eyle. Amin. Seyyadları varsa kul kusursuz durmuyor. Mahveyle, hasenata tebdil ile. Ya Rabbi bütün geçişlerimizin ruhu için, Rafet Efendi'nin hasaten ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhamdülü ve La illallah, Muhammedun Fi kulli lamhatin ve nefsin ademe mahsuu ilmullah. Hediyelerimizi isale ile, kabirlerini nur ile. Amin. Allah'ım ya Rabbim, ameliyat olacak olanlara muvaffakiyetler ihsan eyle. Amin. Yoğun bakımda, hastalara acil şifalar ikram eyle. Amin. Cinlenmiş, büyülenmiş, e, zor durumlara kalmış hastalara acilen cinlerin içerinden kurtar ya Rabbim. Amin. Üzerimizde de varsa, kimin üzerinde varsa, büyüler, sihirler, nazarlar, gözler kem gözler iptal eyle. Amin. Şerlerini imha eyle bağlardan çıkmış gibi bizi kurtar halasıyla. ya Rabbim. Asker'e gidecek olan yavrularımıza, gençlerimize salimen galimen gidip vatan görevini bir hakkını ifaya muvaffakayla. Amin. Namazdan ibadetlerine imkanlar halka ile. Amin. Askerimize, polisimize ya Rabbi muvaffakiyetler, başarılar, her sağda zaferiyetler ihsan eyle. Allah'ım sen fazlü kereminle. Geri de bıraktıkları ailelerinde sabırlar ihsan eyle. Amin. Hayırla buluşmalar, geri dönmeler ihsan eyle. Amin diyen dillerin naru cehime inden azade ile Amin Amin buyurun Taahe ve Asim. Salatu ve Selam. Alek ya Rasulullah. Salatu ve Selam. Alek ya Habibullah. Salatu ve Selam. Alek ya Seyyid alawlin ve alahekin. Subhan Allah. Rabb al-azze ama yasufud. alel ala al-murselin. Alhamdulillah. Rabbil alamin.